Hoş geldiniz TV Millet adres defterine. Adres defteri bugün de e, yolu aramaya devam edecek. Yolu aramanın kendisine inanıyoruz çünkü. Yani sonunda yolu bulup bulmamaktan bağımsız olarak yolu arayanlar doğru bir iş yapıyorlar, doğru bir iz üzerindeler fikrindeyiz zira. Ve bugün de öyle oluyor. Elimizde bir adres defteri, dikey derinlikte bir düşünme çabasına davet ediyoruz sizi. Ee, şöyle tepkiler aldık, yani not defteriyle izlemek e, gerekiyor, not almamız gerekiyor. Bence doğru yaparsınız. Çünkü bugün özellikle fazlaca not e, alabileceğiniz bir e, konu ve bir konukla karşınızdayız. Biraz düşünceyi, düşüncenin tarihini, tarihi, düşünceyi ve düşüncenin tarihini konuşmak istiyoruz. E, kiminle? Sevgili İhsan Fazlıoğlu hocamızdan. Ee, ve her zamanki gibi programımızın güzide insanı, Yusuf Genç e, hazırladığı güzel sorularla e, adresimizi bulmamıza yardımcı oluyor. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Sizi TV'de tekranlarında görmek bizi mutlu mesut ediyor. Ee, bunu söyleyerek başlayalım. Ee, bugün istiyoruz ki biraz... Ee, belki vaktimiz kalırsa işin ucu İbni Haldun'a bile gidebilir ama biraz düşünceyi, düşünceyi konuşunca tarihi ve tarihi bu ikisinden mürekkep olarak düşünce tarihini belki birazcık konuşalım istedik. Ama önce ben çok dümdüz bir şey sormak istiyorum izninizle. Buyurun. Şimdi düşünce diyoruz ya hocam, düşünce. Ne demek? Yere düşünce. Evet, yere düşünce de olur. <gülüyor> evet. Şimdi düşünmenin iki anlamını verebiliriz. Biri en genel anlamıyla eşittir insan. Yani i̇nsanın yapıp ettiği her şey düşünce. Bu maddi bir üretim olabilir, manevi bir üretim olabilir, bilim olabilir, şiir olabilir, sanat olabilir. Hepsi düşünce dediğimiz hadisenin tecellisidir. Çünkü insan dediğimiz var olan, diğer var olanlardan bu düşünce dediğimiz etkinliğiyle, kuvvesiyle, gücüyle ayrılır. Bu bir anlamı İkinci anlamı ise düşüncenin e, hem etimolojisinde bulduğumuz o içe düşmekle alakalı hem de aklın formal kurallarına uygun olarak üretilen hesabı verilebilir, e, paylaşılabilir, temellendirilebilir, gerekçelendirilebilir, e, denetlenebilir e, bilgi anlamına gelir. E, o açıdan... E, Zaten hep kavramların katmanlı olduğunu dikkat alarak düşünmemiz gerekiyor. Bak burada da düşünmeyi kullandık. İki anlamı vardır diyebiliriz bu düşünce Hocam hesabı verilebilir dediniz. Ne demek bu? Şimdi şöyle, ben kendimle yalnız başıma kaldığımda pek çok şey düşünebilirim. Bu sadece uyanıkken bile olmayabilir. Rüyamda bile düşünebilirim. ...içime bir şey de doğabilir. Ama sizinle konuşmaya başladığımda... ...söylediğim her cümlenin... ...sizin nezdinizde bir itibarı olması gerekiyorsa... ...bunun denetlenebilir olması lazım. En azından sizin tarafınızdan. Üçüncü bir kişi olduğu zaman bu denetlemenin derecesi artar. Kamuya konuştuğumda... ...şurada ben öyle cümleler kullanırım ki... ...dinleyiciler bu ne diyor, ne saçmalıyor diyebilirler. Ne demek saçmalamak? Onların nezdinde bilginin bir itibarı yok. Denetlenebilir hesabı verilebilir bir bilgi değil, gerekçenin bir bilgi değil demek. Yani kısaca paylaşılan paylaşılabilir bilgi biz hesabı verilebilir bilgi diyoruz. Bilgi diyoruz. Tabii. Dolayısıyla yani bir taraftan e, hadi onu şey manada söyleyelim, biraz sokak diliyle söyleyelim. Adam doğru konuşuyor evet. dediğimizde aynı zamanda biz düşünceyi de onaylamış evet. oluyoruz. Tabii bunların böyle mutlak referanslar yok. Yani doğru nedir, yanlış nedir, iyi nedir, güzel nedir bunların. Şüphesiz referansları, mutlak referansları yok. Bunlar da bağımlı olan şeylerdir. Yani insanın yapıp ettikleri esas itibarıyla e, önceden verili ve onun üzerine hareketle kurulan şeyler değildir. Her zaman söylediğim gibi birbirini kurar bunlar. Yani bugünün doğrusu yarının yanlış olabilir, bugünün yanlışı yarın doğrusu da olabilir. Bunları böyle mutlak e, uzayda, geometrik bir uzayda mutlak referans noktaları olarak Niftun'un zaman ve mekanı düşünmemek lazım. Hesabı verilebilirlik mutlak bir şey değildir. Neticede bir paradigma içerisindedir, bir teori içerisindedir, bir söylem içerisindedir, bir metafizik kabul içerisindedir. E ama neticede neticede biz eğer bir bilgiyi kendi aramızda e, tedavüle sokuyorsak bu tedavülünden kaynaklanan bir kontrole ihtiyacımız var. Bir denetleme ihtiyacımız var. Hocam o denetleme süreklilik ve devamlılık e, bahsinin içinde mi? Yani ben Benden önceki her şeyden bağımsız, ona rağmen ona karşı düşünme dediğimiz şeyi işletebilir miyim, üretebilir miyim? Böyle bir şey var mı? Ya da kop. Şimdi düşünme dediğimiz hadisenin e, bireyselliği belirsizlik içerir zaten. Yani sizin e, kendi halinizde yapacağınız her türlü faaliyeti, yani insan zaten bunun dışında değil. Şimdi her türlü faaliyetin düşünme faaliyetidir şu yukarıdan, yukarıya irtibatlı olan şey düşünme faaliyetidir. E, onun için hakikaten kendi içine düşmek dediğimiz hadise, teemmül, tefekkür, e, tabii Türkçe'de buna sıf düşünme diyoruz ama bunun çok çeşitli e, büyük dillerde, klasik dillerde karşılıkları var. Değil mi? Teemmül, tefekkür, tedebbür, tevekkür, tefekkür. Aynı anlamlara gelmiyor tabii. Üç aşağı beş Üçünüyle. yukarı ama hepsi e, düşünce dediğimiz ya da akıl dediğimiz, Yetimizin fonksiyonlarıdır. Bunların hepsini e, bu keşfi bir düşünce, hasiyi düşünce, nazariyi düşünce, tecrübi düşünce bir sürü düşünce türü var. Ama bunları e, üretip bana sunduğunda yani düşüncenin bir muhatabı varsa, o muhatabı dikkate alarak onu biz e, organize ediyoruz. bir yani içimet böyle doğdu diye. Yani diyelim ki size ben bir matematiksel teori anlatıyorum, İsmail Bey de diyor ki. Nereden bunu çıkarttınız? İçime böyle doğdu diyorum size. Rüyamda böyle gördüm. Efendi böyle söyledi. Ama o bilginin de bir yeri var gelenekte hocam. Var. Şimdi zaten mesele de burada. Bakın bir örnek vereyim. Türkiye'de haberler sunulurken bir dil kullanıyoruz değil mi? Buna Türkçe diyoruz. Biz bunun bir grameri var. Ama Karadeniz'e gittiğinizde konuşulan Türkçe ile haberde kullanılan Türkçe aynı mıdır? Tabii ki değil. değildir. Türkiye'de bir sürü ağız var. Yani bir bütünün mensupları, fert olarak mensuplarının kişisel tercihlerine uygun uygulamaları var. Ama biz neticede bir şeyi duyurmak istediğimizde Türkiye'de kullandığımız bir üst dili devreye sokuyoruz. Bunun gibidir. Düşünme eğer birilerine sunuluyorsa onun bir grameri vardır. Ama bireysel olarak ya da grupsal olarak insanların kendine has düşünceler olabilir. İşte bütün mesele burada düğümleniyor. Kamuyu belirleyen bilgiyle bireysel bilgi arasındaki fark ve ilişki. E, bu dini açıdan da son derece önemlidir. Mesela hukuku kim belirleyecek? Ya da diyelim ki medreselerde okutulan dil Düşünce ne tür bir düşüncedir? Mesela şiir okutulur mu medreselerde? Okutulmuyor bildiğim kadarıyla. Okutulmaz. Kadar. Ama şiir teorisi okutulur. Okutulur. Tasavvuf okutulur mu? Okutulmaz. Çünkü tasavvufi tecrübeler çok çeşitlidir. Medresede ne okutulur? Paylaşılabilir. Kamusal bilginin dili okutulur. Hani fıkıh, kelam. Yani dil okutulur. Dil, dil bilimleri, mantık okutulur, matematik okutulur, metodoloji okutulur, kelam okutulur. Teorik olan, paylaşılabilirliği en yüksek seviyede olan bilgi okutulur. Ama bu şu demek değil. Sen medreseden çıktığın zaman tekkeye gidebilirsin. Şey Vefa orada duruyor. Gidip orada o bireysel tecrübeden, o irfandan istifade edebilirsin. Ya da gidip bir mevlid tekkesinde müzik dinleyebilirsin. Ya da gidersin bir mahfilde şiir dinleyebilirsin. Güçlü yapıların, kültürlerin, güçlü iddiaların en önemli özelliklerden bir tanesi tümelliği yanında ferdi tercihlere imkan tanımasıdır. Zaten bir dil, bir düşünce, bir sistem tümelliği dışında ferdi tercihlere imkan tanımıyorsa oradan tırnak içerisinde şiddet çıkar, baskı çıkar. Muyum? Çünkü muyum? Yani, yani şöyle düşünün, düşün, siz Karadeniz'de diyorsunuz ki <gülüyor> e, fiil çekimlerini İstanbul dehşesine göre yapacaksınız aranızda. Mümkün mü bu? Mümkün. Korku var. E, ama orada bir zulüm ortaya çıkar. Tam da buna benziyor mesela. İşte şapka takmak gibi hocam. E, tabii. Yani, yani her zaman verdiğimiz örnek e, terzi örneğidir. Her terzinin Ceket dikerken bir modeli vardır. Ceket modeli. Bu evrenseldir. Tümeldir. Yani Çin'de de böyledir. E, Londra'da da İstanbul'da. Ama ben gittiğimde benim ölçümü alır terzi. Siz gittiğinizde sizin ölçünüzü alır. Çünkü uzunu vardır, kısası vardır, kilolusu vardır. Tam buna benziyor. Yani kamusal düşünceyi, e, ilzam edici, belirleyici düşünceyi biz modele benzetebiliriz. Ferdi e, farklılıkları ise Ölçü almaya benzetebiliriz. Çünkü herkesin ölçüsü kendine göredir Bu e, İslam tarihinde de son derece önemli bir sorundur bu açıdan. E, tümel olanla, genel olanla, e, kamuyu belirleyen, e, denetlenebilir bilgiyle, istidlali bilgiyle bireysel olan, e, kişisel olan tercil, tercihlere dayalı bilgi arasında ya düşünce arasındaki ayrım Çok derin girdik. E, Yok biz bu... derinlikten hiç şey yapmayız hocam. Hiç korkmayız. Yüz, o kadar yüzme biliyoruz. <gülüyor> yani inme almayalım bu kadar dalış yaparken. Eyvallah. Yani şey ben eğer e, doğru anlıyorsam hani dini bilginin, İslami bilginin e, tümel dediniz yani kamusal bilgi üzerinde bir anlaşma sağlanan dönemler olmuş ve ...anlaşma sağlanamayan dönemler olmuş gibi mi de anlayalım hayır, bir taraftan? Hayır, hayır, Şöyle, e, dini bilgide de benzer şey söz konusudur. Denetlenebilir bilgidir dini bilgi. Ya da denetlenebilir bilgi ancak kamusal olanı belirlemiştir. Hı. Mesela fıkıh, hukuk düşünün. Şimdi hukuk nedir? İnsanların hayatlarını kendine göre tanzim ettiği bir şeydir. Bu hesabı verilen bir bilgi olması lazım. Onun için her müştehit, ...iştihad etmeneğince yöntemini ortaya koyar, değil mi? Usul yazar. Ben şuna şuna göre iştihada diyorum ki onu denetleyebilelim. Anlatabiliyor muyum? Zaten e, denetleyemezsen o niye göre o iştihada göre amel edeceksin? Sevdiğin için olabilir. Hoşuna gittiğin için olabilir. Ama bunun sayısı e, minimal bir şeydir. Büyük bir devleti belli bir hukuka göre yönetiyorsanız değil mi? o hukukun denetlenebilirliğini, nedir denetlenebilir? Üçüncü bir şahıs o bilgiyi yeniden üretebilir, yeniden inşa edebilir. Denetlenmeyi bilgilerin özelliği budur. Ben bir aşk mektubunu yeniden üretemem oradaki ortama ya da bir mistik tecrübeyi üretemem. Ama diyelim ki İbn-i Sina'nın yazdığı bir metni ya da Serasi'nin yazdığı bir fıkıh metnini bugün okuyup parçalarına ayırıp tekrar inşa edebilirim. Çünkü denetlenebilir bilginin özelliği kavramlardan kuruludur. Nedensel bağlantıları vardır. Belirli bir yöntem takip eder. E, artı her zaman yapım söküme uygun, kısaca denetlenebilir, tahliye edilebilir bir bilgidir. Ortak dil arayışı bununla ilgili değil mi? E Tamış Eğer ha, çok güzel bir konuya gelir. Eğer yoksa zaten ortak akıl, ortak dil, ortak vicdanı inşa edemezsiniz. Niçin eğitim yapıyoruz? Trabzon'daki bir gence, Bolu'daki bir gence, Edirne'deki bir gence ve Hakkari'deki bir gence aynı formel yapıyı, bilgiyi aktarıyoruz ki ortak bir dil inşa edelim, birbirimizle anlaşabilelim. Dil demek sadece aynı dili konuşmak değil, aynı mefhumlarla lafızlar tek başına yetmez. Kavga zaten buradan çıktı İslam tarihinde. Bunu aşmak için medreseleri kurdular. Bunu aşmak için kitaplar kaleme alındı. Yani bu kolay bir hadise değildir. Lafızlarla düşünmek dilde müştereklik yaratmaz. Bunu bizim çözmemiz lazım. Türkçe konuşan bir sürü insan var, anlaşamıyoruz. Niye mefhumlar farklı? Delaletleri farklı o kavramların. Bu ancak zaten belirli bir eğitim sürecinden, öğretim sürecinden geçince oluyor. E, tam da dediğiniz gibi... E, ortak bir dilin ortak bir aklın yaratılması bu bahsettiğimiz denetlenebilir bilgiyle mümkündür. Bilginin denetlenmesi doğal otoriteler üretir. Burada otorite politik otorite değil. O dile ait. Diyelim ki matematik otorite. Matematik bir dildir. Sanat. Mesela her önüne gelen şiir yazamaz. Şiirde kamusal bir otorite oluşur. Bunlar dediğim gibi önceden verili e, yönergelere göre, kullanım kılavuzlarına göre olmaz. Bunların bir yönergesi yoktur. Bu doğal sürecinde oluşur. Niçin Türkiye'de dini bilgide bir anarşi var? Otorite yok. Doğal otorite yok. Fakat muazzam bir anarşi var hocam. Ne yapacağız? Şimdi anarşinin anarşinin muazzamlığı nedir? Onu e, düşünmek gerekiyor. E, şiirde diyelim mesela siz 70'lere kadar ya da 80'lere kadar Türkiye'de her önüne gelen şiir yazabilir miydi? Ama her önüne gelen şiir yazıyor şimdi. Ve buna şiir diyorlar. Hocam ama derinden akan bir otorite var. Yani ben babaannemden hatırlıyorum mesela. İşte o baba anne, babaannemizde kaldı ama. Çıkan yoktu. hocayı mesela doğru söyleyip söylemediğini bilirdi. Okuması yazması yoktu. O, halkın, ir, o halkın irfanıdır. O, o halk da kalmıyor yavaş artık. Yani Anadolu'da e, oluşan o bin yıllık tecrübenin pişirdiği insan tipi de ortadan kalk, kalkmaya başladı. O nesil de gidiyor. Evet. Hmm. Bugün şikayet ettiğimiz ya da dün şikayet ettiğimiz nesil artık babaanneler oluyor, anneanneler oluyor, dedeler oluyor. Onların bakışından baktığın zaman o da olmayacak. Ha belki yaşın getirdiği, hayat tecrübesinin getirdiği bir olgunluk olacak da şüphesiz ama yok öyle demeyelim. O Anadolu irfanı da, neticede bu bakın beşeri bir olaydan bahsediyoruz. Tarihsel bir olaydan, İmha Dönüş değişğiyle tarih kesmi bir şeydir, Vehbi değildir, verilmez. İnsanlar bunu üretirler. <gülüyor> Ürettiğin şey <gülüyor> o üretimin arkası gelmediğince ortadan kalkar zaten. Yani Biz ila nihaya Anadolu'da bin yılda ürettiğimiz kültürü eğer bir taşıyıcısı yoksa hem zihnen hem eylem düzeyinde e, bir yüz yusuna da kalmayacak. O zaman İsmail abinin sorusuna gidiyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani çare kesintisizlikte mi hocam? Sözlerinizden öyle bir şey anlayalım mı? E, kesintisizlikten bu işleri düşünecek zihin, zihinlerin yetiştirilmesinden geçer. Yani bir milletin, bir kültürün, o kültürdeki pratikleri, teorik yapıları sürekli gözden geçiren, eleştiğe tabi tutan, yeniden üreten e, tırnak içerisinde bilginlere ihtiyacı var. Anlamıyor muyum? Bilgi kitapta olan bilgi demek değildir. Bir kitaplardaki bilgiyi biz zaten... Aynı anda bütün insanlık e, dikkate alsam bile bilemeyiz. Çünkü 5000 yıllık bir üretim var önümüzde. Bilgi zihinlere taşındığında, ele indiğinde ve amele dönüştüğünde ancak kültürü yönlendirir. Bu tür yapılara ihtiyacımız var. Bu <gülüyor> yoksa, yani siz buna biz tahkik diyoruz. Bir kültür, nasıl ki bir insan kendi günlük, Haftalık, aylık ya da belirli dönemlerde içine düşüp kendini, kendi muhasebesini yapıyorsa, yapmıyor muyuz? Yapıyoruz değil Yapıyoruz, mi? Yapıyoruz abi. Başarısız da uğradığımız zaman, bir sıkıntıya duçar olduğumuzda kendimizi bir sorguluyoruz. Kültürlerin de bunu yapması lazım. Kültür bunu nasıl yapacak? O kültürün yetiştirdiği düşünülüleriyle yapacak. Çıkacak, diyecek ki kültür nerede tıkanıyor? Şimdiye kadar yaptıklarımızın anlamı ne? Diyelim ki Davul Kaysen'in yaptığını, Monda Fenari'nin yaptığını, değil mi? İbn Kemal'in yaptığını, Taşköprüzade'nin yaptığını, 17. yüzyılda, 18. yüzyıldaki işte gelin bibilerin yaptığını, e, Cumhuriyet döneminin ilk başlarında pek çok düşünürümüzün yaptığını bizim de yapmamız lazım. Tam dediğim gibi yani kültür kendi içine refleksiyona girmesi lazım, teemmüle girmesi lazım. Bunu da bu taşıyıcı zihinler, e, bilgin dediğimiz insanların yapması gerekiyor. O zaman O zaman sürekliliği sağlarsınız. Hem eleştirirsiniz, tahkik odur zaten. Tahkik şudur. E, kadimi süzgeçten geçirerek, güncelleyerek geleceğe aktarma işidir. Yani biz bugün sorunları geçmiş için çözmeyiz. Gelecek için çözeriz zaten. Yani bütün yapıp etmelerimiz, sorduğumuz sorular, ürettiğimiz cevaplar bugün için değildir esas istihbarat. Gelecek için Çünkü bugünü zaten bir şekilde pratize ediyorsun. Anladın mı? O yapabilmek için sürekli bu şey, harmanı e, Çekip çeviren zihinlerin olması lazım. Var mı? Onu düşünebiliriz. Onun üzerine konuşabiliriz. Şüphesiz vardır ya da yok. Hareket noktamız o zaman e, güne bakmak. Yani tarihe bakacağız değil mi? Hayır. Hareket noktamız... Bugün yaşayan bilginlerimi e, kastettiğiniz şimdi, o muydu? Yok hayır. Şimdi bakın. Şunu, şunu demek istiyorum. E, varlık bir akıştır. E, ontik seviyede, e, var, var oluşsal seviyede Sabit olan hiçbir şey yoktur. Biz e, sabiteler üzerine kurulu bir geometrik yapıyı içinde yaşamıyoruz. O bir soyutlamadır. E, evren nasıl hareket içerisindeyse bilirken, bilme edimi esnasında kavramsallaştırdığımız at koyduğumuz için donduruyoruz. At dondurur. İsim verdiğimiz zaman dondurur. Ben şimdi size Yusuf diyorum. Halbuki Yusuf hep değişiyor. Doğduğunuzdan beri adınız Yusuf. Ama hep değişiyorsunuz. Fakat Yusuf sizi bir arada tutuyor. İsim sizi bir arada tutar. Onun için isim vermek çok önemlidir. Ayet-i Kerime de sabit. Adem'e isimler öğretildi. İsim veren kültürler hakim olurlar. Adlandıran yönlendirir. Onun için değil mi? Annenin babanın hakkıdır çocuğa isim vermek. Sünnettir. Bunlar boşuna üretilmiyor. Sorumlulukla beraber. Tabii sorumlulukla beraber. Şimdi biz... ...belirli bir süreden sonra... ...adlarla düşündüğümüz için... ...kavramlarla düşündüğümüz için... O kavramlarla düşünürken hareketi çıkartırız, lafza dönüşür o iş. Lafza dönüştüğü zaman kavga çıkar ortaya. Çünkü mefhumu kaybetmişizdir. Mefhum harekettir zaten. Sürekli e, kavramın, şey, sözcüğün ait olduğu gerçeklik alanını göz önünde bulundurmamız lazım ki o hareketi gözden kaçırmayalım. Hmm. Hareketi gözden kaçırmazsak hareket ileri doğru olan bir şeydir. İleri doğru. Dolayısıyla biz bütün aslında yapıp etmelerimiz ileriye doğrudur. Ama bunu yaparken geçmiş bize bir zemin oluşturur. Yani şu kitaba bakarken bile şu kağıda ben bunun için işte, tam rakam hatırlamıyorum. Milyanda bir önceki halini görüyorum. Işığın hızına bağlıdır benim görmem. Işığında belirli bir hızı var. Fakat bu kağıdı şimdi ve gelecek için, biraz sonra için görüyorum. Kültür de böyledir. Onun için bir yazımda biz geçmişle gelecekte karşılaşırsak bunun bir anlamı olur diyorum. Yani geçmişte geçmişte gelecekte, gelecekte karşılaşacak Tabii. Yoksa geçmişe gidip, geçmişe yakalarsam uzman oluruz. Sen işte Mısır tarihçisi olursun, ben Mezopotamya tarihçisi olurum. O bir uzmanlıktır, güzel. Kültürden bahsediyoruz. Kültür ve kültürün e, üretici elitleri e, sorunları geleceğe projeksin ederek klasik astronomide e, gök küresi incelenirken e, aşağıya değil de e, sabit kabul ettikleri en üst küreye projeksiyon ederek e, ölçümlerini yaparlardı. Kültür de böyledir. Kültürün küresi gelecektir. Ama gelecek de hareketlidir. Projeksiyon hep oraya yaparız. Dolayısıyla bütün sorularımızı ve cevaplarımızı gelecek için sorar ve cevaplandırırız. Ama bu gelecek sabit bir şey değil. E, en azından benim düşünce tarzımda e, her şeyin birbirini birlikte var ettiği her şeyin her şeyle ilişkili olduğu bir e, kinematik model, kavramsal model düşünerek, düşünmeye çalışıyorum diyelim. E, kolay bir iş değil o. E, çünkü sabit sabitelerle düşünmek rahattır. 2 e, artı 2 eşittir 4. Çok rahat bir şeydir ama 2'nin içeriğinin hareketli olduğunu düşünürseniz, artının içeriğinin hareketli olduğunu düşünürseniz, eşitin içeriğinin hareketli olduğunu düşünürseniz, o kadar kolay olmuyor. Dursak, e, ister son derece soyut, isterse son derece somut düşünelim, o mefhumu, o hareketi, o içeriği göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Aksi takdirde bir süre sonra düşünce dediğimiz halize lafızlar üzerinden yapılan kavgaya dönüşüyor diye düşünüyorum. Yani şöyle kavram kargaşası ya da karmaşası olarak isimlendirilmiş şey, bir süre sonra bizi doğrudan, lafızlar üzerinden kavga eden topluluklara, evet. insanlara dönüştürüyor. Tabii. Ben mesela... Örnek vereyim size. Bakın, güzel. Bir... Diyelim ki, bir düşünürün kitabını okuyorsunuz. Yaşanızda genç olduğunu düşünelim. Genelde Türkiye'de olan da budur zaten. Şimdi her düşünür, metni yazarken belli bir birikimi, belli bir informasyonu, malumatı dikkat alarak yorum yapar. Şimdi bir gencin diyelim, o malumatı bilmesi en azından yaşı itibarıyla mümkün değil. Çünkü bazı şeyler zeka ile alakalı değildir. Zamanla alakalıdır. Bir şey anlatırsınız. Genç arkadaş, ya bunu anlamıyorum, kafam çalışmıyor herhalde der. Halbuki ben bütün derslerde arkadaşlara söylüyorum, bu kesinlikle doğru değil. E, bilginin büyük bir kısmı zamanla alakalıdır. Anatomik gelişmeyle, fizyolojik gelişmeyle alakalıdır. Biz bu kadar maddeye bağlıyız. Onun için madde olmadan man olmaz diyorum. Yani aklımızın fonksiyonları bile anıtmamızla alakalı değil mi? Akil bali oluyoruz. İşte 30 yaşındaki düşünmemizle, 20 yaşındaki düşünmemiz aynı olmuyor. Ee, o açıdan <gülüyor> o kişi yorumu okuyor. Arkadaki malumatı bilmeyince, arka plan bilgisi olmayınca ne yapar? Ezberler. Ecberler. Ezberleyince ne yapar? Benim düşünürüm herkesi döver hale gelir. Sloganlaşır. Ben yani buna çok şahit oldum gençlerin entelektüel bir metni tartışmaları tamamen e, takım tartışması gibi e, takım benim adamım. Takım tartışmaları daha düzeyli hocam bazen. Bir küçük araya gideceğiz hocam. Tamam. E, aradan sonra adresimizi aramaya devam edeceğiz. Efendim, İhsan Fazlıoğlu hocayla adres defteri devam ediyor. İslam, Türk entelektüel tarihi üzerine konuşuyoruz. Düşünce e, nedir dedik. E, oradan devam edeceğiz. E, tarih İslam Türk entelektüel tarihini aslında niyetimiz bu hocam konuşacağız. İnsanla Önceden girdik. Yetiştirir miyiz bilmiyorum. Gitti yere kadar artık. Tarih bahsine gelmek istiyorum. Şundan dolayı bir hareket noktası belirleyeceksek eğer kendimizde. İslam tarihi, entelektüel tarihi düşüncesi ya da Türk düşüncesini görmek için nereye bakmamız gerekiyor bizim? İnsanın yapıp ettikleri dediniz ya düşünce. Evet. Yaptıklarına mı, kitaplarına mı, savaşlarına mı, tarihine mi? E bu sorunun en genel cevabı tarihe bakmamız lazım. E, neticede olmuş bitmiş bir hadiseden bahsediyoruz. E, bu hadiseyi bugüne taşıyacak bir perspektif geliştirmemiz lazım. Tarihe bakmamız lazım. Şimdi tabi tarihle geçmiş arasında bir fark var. Soracaktım siz söylediniz. E, çünkü evlerin de bir geçmişi var. Hayvanların da geçmişi var. Mescidimiz belirli bir vakitle, bir süreyle alakalı. Ama tarih ise insanın tabiat üzerine kurduğu hayat dediğimiz hadisenin bir fonksiyonudur tarih. Ve e, o hayat içindeki fonksiyonu bugüne taşınmış, bilince taşınmış haline biz tarih diyoruz aslında. Yani bizim geçmişimiz var ama geçmişimizin her unsuru tarihi idrakimizin bir parçası değil. Tarih, o geçmişin bugüne taşınmış, bilinç haline gelmiş tarafına en azından ben öyle bakıyorum. Ona. Benim yorumladığım kısmına mı? Yorumladığım, idrak ettiğim, bugünüme ve yarınıma e, yarınımı inşa etmek için kullandığım, istihdam ettiğim tarafı. Yani bilmediğim bir şey, şuna benziyor bu, e, tabiat bilimlerinde bilmediğiniz bir şeyden haberdar değilsinizdir. Çünkü onun henüz bir e, hissi deneyimine sahip değilsin. Tarih de böyle. Yani orada bir şey olabilir ama sizin haberiniz yoksa o sizin bugününüze, yarınıza, düşüncenize ya da elemlerinize eşlik edecek ya da yardımcı olacak bir durumda değildir. Şimdi tarih bir bilim olarak bakıldığı zaman ise geçmişteki ahvali idrak etme işidir i̇bn Haldun'un tanımıyla ve nedensel bir düşüncedir. Biz nasıl ki doğayı çeşitli bilimlerle bir medensellik örgüsü içerisinde idrak ediyorsak, tarihteki olgu ve olayları ...belirli bir nedensellik içerisinde idrak etme işine tarih inmi diyoruz. En basit ifadesiyle. Dolayısıyla ne yapacağız biz... ...Türk düşüncesini, İslam Türk düşüncesini incelemek için? Onun tecrübesine başlayacağız, pratiğine bakacağız. Çünkü biz e, translander, aşkın bir şeyden bahsetmiyoruz. Belirli bir zaman mekanda... ...belirli aktörlerin ürettiği... ...belirli şartlara tabi, çoğaltabiliriz bunu... Çünkü bir olgu olayın bilinebilmesi için altı temel şart lazımdır. Onları tek tek burada teknik olarak saymak vakit alabilir. Ama bize klasik literatimiz buna muhtes olmak diyoruz. Yani var olan bir şeyden bahsediyoruz. Zamanda, mekanda, belli bir düzen içerisinde, belli bir nedensellikle idrak edilebilirliği olan olgu olaylar. Dolayısıyla biz İslam-Türk düşünce tarihini anlayabilmek için bunun... Tarih içerisindeki izlerini takip etmemiz lazım. Bu bazen bir kitaptır, bazen bir devlet, bazen bir savaştır, bazen bir sanat eseridir, bazen bir kavgadır, bazen bir günlük belgedir. Hepsini birden değerlendirmek lazım. E bunun için de ciddi bir envantere ihtiyacımız var. Biz hala envantere olmayan bir geçmişe sahibiz. Yani tarihi bıraktık, envanteremizi tam anlamıyla çıkartmış değiliz. Ee, en basitinden Türkiye'deki kütüphanelerin bile tam teşekküllü bir ayrıntılı katılığına sahip değiliz. Yani diyelim ki siz Fatih döneminin e, matematik tarihini, mantık tarihini yazacağınız zaman hala tam bir döküm elinizde yok. Döküm yapılacak, bunlar üzerine ikinci derecede çalışmalar yapılacak, bunlar analiz edilecek, neşledilecek, çevirilecek, yorumlanacak, ondan sonra gidip çıkıp bunlar üzerinden o dönemin entelektüel tarihini, düşünce tarihini yazacak. Bireysel çabalar var. Türkiye'de çok önemli uzmanlar var şüphesiz. Ama her zaman söylediğim bir şey. Bir millet kendi kültürünü uzmanların eline bırakıyorsa o, o milletin kültürü değildir. Kültür dediğimiz hadise burada olan, önümde olan, iş yaparken kendisinden istimdar ettiğim, kullandığım, değerlendirdiğim yapı olması lazım. Yani ben Ali Kuşu'dan bahsettiğimde hani az çok biliniyor. Yeni bir Fetullah Şivan dediğimde, Mustafa bin Ali Müket dediğimde insanlar bakıyorsa ya da Molla Fenari'nin misbahan üsü dediğimde bakıyorsa, Çin tarihi gibi bir tasavvur oluşturuyorsa o benim kültürümün bir parçası değil. O geçmişte kalmış bir yapıdır. Elbette tarihin çift yönü var. Bir geçmişte kalan tarafı var. Bir de bugüne aktaran. Mesela Cebir diyelim, Cebir çok hani teknik mi olur? Cebir olsun. Cebir'in tarihi dediğimde bugün bir liseye gittiğinizde, üniversiteye gittiğinizde cebir okutuyorlar. Bu cebir sabahtan akşama kurulmuyor değil mi? tam mezopotamya giden kökü var. Bugüne gelinceye kadar o cebiri oluşturan ve konulan cebir'e cebir'in tarihi diyorum. Ama bir de terk ettiğim tarihte kalan cebir var. Anlatabiliyor muyum? Burası çok ince bir ayrımdır. Düşünce de böyledir. Bir düşüncenin geçmişi vardır. Bir de geçmişte kalan bir düşünce vardır. Yani biz bugün Harezmi'nin teknikleri, denklem çözmüyoruz. Ama bugün denklem çözüyorsak harizminin kullandığı ve bugünkü Cemre katılan yapıları da dikkate alıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla... Aslında artık... mesela, çok özür dilerim hocam ama yani burayı biraz daha deşmek için e çünkü buranın anlaşılması bence çok kritik bir eşik. E, Affınıza sığınmak sözünüzü e, böldüm. Donmuş düşünce, yani geçmiş, geçmişte kalmış düşünce dediniz hani e, Harizmi'nin tekniği de problem çözmüyoruz. Evet. Ama onun tekniği olmasaydı bu problemi çözemeyecektik. Evet. Şöyle bir ee, örnek Yani o oranın iyi anlaşılması çok önemli. Daha iyi ön örneklendirmeye gitmekte fayda var. Diyelim ki bugün bir tabip iyi bir tabip olmak için tıp tarihini bilmez. Bilmesine de gerek yok. Niye? Çünkü ona tıp öğretilirken tıp bilgisi dediğimizde, tıp ilim dalı dediğimiz bilim dalının içerisinde tarihi atıflar yapılmadan öğretilir. Yani biz tıbbı sabahtan akşama icat etmedik. 5000 yıllık bir birikimi sonucu bugünkü tıp. Ama bugünkü tıbbın kullanmadığı, geçmişte kalan ameliyat teknikleri de var. İlaçlar da var. Onları biz bugün kullanmıyoruz. Onlar geçmişte, onlar bir tür tarih araştırmasının konusudur. Ama bugünkü tıp o geçmişten bugüne aktarılanı ihtiva ederek var olmuştur. Mesela arabayı düşünün. Şimdi araba, araba olması bakımından işte 1900'dan itibaren vardır. Ama arabadaki her unsur, insanlık tarihinin birer parçasıdır. Biz aynayı yeni bulmadık, camı tekniğini bulmadık, kapı fikrini yeni bulmadık. Oradaki her parça, çok uzun bir süre... İşte 10 bin yıllık dediğimiz insanlık tarihi içerisinde parça parça bir araya gelip arabayı ortaya çıkartıyor. Anlamıyorum. Yani bir fikrin e, geçmişte kalan tarafıyla o fikrin geçmişi arasında çok ciddi bir ayrım e, yapmak zorundayız. Bu mesela bir kişiliğimiz için, benliğimiz için önemlidir. Biz bazı hadiseleri geçmişte bırakırız. Ama bugün siz İsmail Kılıçarslan olarak aslında o geçmişten gelen yapınızla bugün ben size siz varsınız değil mi? Elbette. Öyle. Yani o olmazsa olamazsınız. Ama sizin geçmişte bıraktık şeyler de vardı. Hatırlamak istemedikleriniz gibi e, diyebiliriz. Düşünceli de böyle bir yapısı var. Bilmiyorum anlatabildim mi? Daha izah edici olamıyorum. Bir yöntem mi? de öneriyorsunuz şu an. E, tabii. Anda. Eğer biz bu ayrımı yapamazsak, e, tutar mesela, bakın bir örnek vereyim size. Şimdi mesela İran'daki felsefe e, geleneksel anlamda, geleneğe nüfuz anlamında bizden çok ilerledir. Ama dolap bir gibi dönüp durur. Niye? Çünkü tamamen geçmişteki düşünceye hapsolmuştur. Bak düşüncenin geçmişi değil, geçmişteki düşünceye. Yani şöyle düşünün, siz bugün şimdi Nasreddin Tuğsin'in astronomisini kullanmıyorsunuz, İbn İsemin Opti'ni kullanmıyorsunuz, efendim Giyaset'in Cemişler'in aritmetiğini kullanmıyorsunuz, bir sürü şey sayabilirsiniz. Ama onun üzerine yapılmış felsefi yorumları muhafaza ediyorsunuz. Batlamız astronomisine göre kurulmuş bir yapıyı muhafaza ediyorsunuz. Mesela bizim tasavvuf dili de böyledir Türkiye'de. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Ee, Or ve yorum arasındaki ilişkiyi, yani resmi tarihte bıraktık ama yorumunu kullanıyoruz. Bugünkü entelektüel dilimizin, özellikle milliyetçi muhafazakar kesimdeki entelektüel dilin, din dilinin problemli olması en nedenlerinden biri de budur. Karşılığı boş çünkü değil mi? Şey yani... Res, resim yok arkada arka plan gitmiş, yani yazılım gitmiş, ekranla idare ediyoruz. <gülüyor> Anlatabiliyor musun? Ekranla idare ediyoruz. Ekran boş aslında. O zaman bir şey söylüyorsun da ne söylüyorsun? Ee, hiçbir mi? şey söylemiyoruz. Yani diyelim ki, ben, tipik örnekler var elimde. E, diyelim ki, oruç ve nefs üzerine yazı yazıyor biri. E, 13. yüzyıldaki bir bilginin kullandığı psikolojik Kavramlarla iş yapıyor aslında... ...ama farkında değil. O psikoloji yok. Yani i̇bn Sina'nın... ...kitabın nefsteki psikolojisini biz bugün... ...kullanmıyoruz. Fakat... ...onun üzerinden yapılmış yorumları... ...Ramazan'ın... E, ...orucun insan nefsi üzerindeki... ...etkisini anlatmak için kullanabiliyoruz. Niye? Çünkü çağdaş kognitif psikoloji... ...dikkat alarak iş yapmadığımız için. Bunu her şeyle yapabil yap yapabiliyoruz. Ama yapayım. fiili durum şu değil mi? Biri karşımda dondurma yok. Yani artık oruç ve nefs değil, oruç benim. oruç ve nefs dediğimizde birinin karş, karşımda dondurma yeme ihtimali üzerinden de düşünüyor olmam lazım değil mi? Tabii. Yani e, bu her konuda böyle. Şimdi diyelim ki bu Suud'un fetvalarına göre iş yapan bir kişi bu fetvaların hangi pazara, hangi sokağa, hangi caddeye ait olduğunu da düşünmelidir. Yani hmm. diyelim ki Ebu Suud'un muamelata ilişkin bütün fetvaları Osmanlı pazarına, o pazarın kent şartlarına aittir. Siz o pazar yok bugün. Ama anlıyorsunuz oradaki diğin ekonomik ekonomi ile alakalı fetvaları bugün gayet güzel kullanabiliyorsunuz. Elbette e, eskideki fikirlerin genellenebilecek taraflarını çekip alabilirsiniz. Ama buna bu ayrımı iyi yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ki ben bu işlerle uğraşan biri olarak bunu söylüyorum. Geçmişte kalan düşünceyi bir uzman bilebilir. Ben bunu kastetmiyorum. Zaten kültürünü taşıyamaz. Ama o geçmişten bugüne aktarabileceklerimiz onları hayatımıza, en siyasi hayattan en basit kişisel hayatımıza kadar taşıyabilir bir sürü unsuru var. Bunları e, diyalektik olarak e, birlikte dikkate almamızda fayda var. Yoksa şu değil dediğimiz e, klasik düşünce her şeyi çözdü. Çünkü tarih yani geçmiş sıcak bir şeydir. Olmuş bitmiş olduğu için. insan oraya kendini kolayca kaptırabilir. Girer orada huzurlu ve mutlu yaşayabilir. Bu doğru bir şey değil. Yani bunu şuna benzetiyorum, geçmişi bir çuvala benzetin. Çuvalın içine giriyorsunuz, kapatıyorsunuz, kendinizi, denize atıyorsunuz. E, bu doğru bir şey değil. Gelenek, sencilik dediğimiz dence biraz böyle bir hadisidir. Çuvalın içerisinde mutlu mutlu yaşamak, yani olup bitene fazla e, dikkat etmemek. Halbuki bizim geleneğimiz bunu kabul etmez, çünkü e, zamanın muhtezası vardır, muhtezanın gerektirdikleri vardır. Yani zaten muhteza gereklilik demektir, ona göre davranmak lazım. Ama öbürü de, şu da doğru değil. E, buradayım. ama burada oluşumu mümkün kılan bir arka planı hiçbir zaman dikkate almamak yük olarak görmek o da yanlış. Yani bu ikisini birlikte yani A değil A mantığıyla düşünmek bizi kavgaya götürüyor. Türkiye'deki her olayda A mı değil A mı? Hayır ikisi de değil. Bu basit bir sentez değildir. Sentezler genelde e, günlük hayatta tembellerin işidir. E, hmm. İsmail Bey bir düşünce söylüyor. Yusuf Bey zıddını söylüyor, ben de geleyim ortasını söylüyorum. Bu bir tembel işidir. Onu kastetmiyorum. İki dili de aşan üçüncü bir dil icat etmemiz lazım. Aksi takdirde çatışmalar çözemeyiz. Bu bir kolaycılık değil. Tam tersi zor bir iştir bu. Yani ne A ne değil A, B. Bunu yapabiliyorsak, değil A'yı ve A'yı aynı anda içeren bir düşünce üretebiliyorsak, yolumuzu açabiliriz. Aksi takdirde ben A derim, sen değil A dersin. Bir söz inatlaşmaya dönüşür bu. Ee, ...bu da kavga ve gürültüye... Sözleriniz bana Ali Ezzet için ...üçüncü yol teorisinde hatırlattı. O çok kalın altını çizerdi. Üçüncü evet. yol meslemesinin. Evet. Ee, ama bir taraftan ben... E, ...çok... ...tabiri caizse... ...kışkırtıcı şeyler söylüyorsunuz hocam. Ee, yok ya çok dikkat ediyorum. Yok yok yok. Yo. Yani zihinsel manada... ...kışkırtıcılık Eyvallah. anlamında söylüyorum. Çok olumlu manada... Ee, tabii ki kıymet hükmünü vermek belki bana düşmez ama yine de hissettiğimi söylüyorum. Şunu sormak isterim hocam. Mesela bu önerdiğiniz yöntemle aslında biz e, diyelim Hazreti Yusuf kıssasını bugün Kur'an'dan okuduğumuz Hazreti Yusuf kıssasını yeniden e, ve tam bugün üzerinden yorumlayabiliriz galiba. Mümkün. Şimdi... Ama yok böyle bir şey ortada. Şimdi, ama biz... E... Din dilinde bir de o hassas bir şey de var değil mi hocam? Yok, bugün için yani. Şimdi bakın, Bunlar üretiliyor. E, şimdi eğer bizim bir anlam değer, bir metafizik çanağımız olsa, şimdi öyle bir tweet attım. Biraz eleştirildi de arkadaşlar da. Bir kültürün e, bütünlüğünü kazandığı bir anlam değer, makuliyet zemini bir çanağı yoksa başka kültürlerin çanağını yalar. Bizim şu anda yaptığımız biraz bu. Ee, bunu inşa etmemiz lazım. Ama tekrar ediyorum, bu verili bir şey değil. Çünkü bir yerde bir şey konuştuğun zaman e, bize bir e, kullanım kılavuzu verin, böyle bir şey değil. Yani İslam tecrübesi ya da Oğuzlar bu işlere kalkıştıklarında filozofları, bilim adamları, düşünleri bir kılavuz hazırlayıp da hadi buna göre yol alalım, Tarihte böyle yol alınmaz, Bismillah denilir. O sahip olduğunuz değerler, ilkeler etrafında onları, onlarla hemhal olarak yola çıkarsınız. Şartlarla karşılaşarak, yorumlayarak, sentezleyerek iş yaparsınız. Onun için e, İslam tarihinde yaptığımız yenilemeye çok dikkat etmemiz lazım. Yani Afrika'nın ortası da Müslümandı, burada bir şey çıkmadı. Yani siz bir tohum düşünün. Çok genetik olarak mükemmel bir tohum. E bunu kırak bir toprakta ekerseniz oradan ne kadar bir şey çıkar? Hafif tertip sorunlu, genetik olarak sorunlu olsa bile verimli bir toprakta daha iyi bir şey ortaya çıkar. Yani İslam coğrafyası dediğiniz coğrafya geniş bir coğrafya. Niçin belirli yapılar, belirli yerlerde ortaya çıkıyor? Endülüs diyoruz değil mi? Şimdi ben Endülüs e, seviciliğini e, biraz problemli buluyorum mesela. Niye problemli buluyorum? E, öyle bir anlatılıyor ki sanki Doğu İslam dünyası onun çok gerisinde. Ya ben şimdi bir bilim tarihiyle uğraşan biri olarak söyleyeyim sana. Endülüs ile Doğu İslam cemrini karşılaştır. İlkokul seviyesindedir. Astronomisini karşılaştır, Optini karşılaştır. Ya hangi alanda ilerledir? Ha sosyal pratikler açısından, tarım açısından, ya yani şartlarla alakalı. Belli bir kültürün pratiği maddi bir şeydir ya. Yani bu maddiyete bakmadan sadece onun ürettiklerini e, metafizik metafizik iyi olmadı. Aşkın ee, irrasyonel bir şekilde yoruman, yorumlamanın bir anlamı yok. Ee, tarım çok gelişmiştir en işte. Niçin? Niçin sorusunu sormuyoruz. Çünkü çalışmamız gerekiyor. Nasıl sorusu için çalışmamız, niçin sorusu için de oturup düşünmemiz gerekiyor. İkisi de bize zor geliyor. Çünkü nasıl sorusu mekanizma sorularıdır. Nasıl böyle oldu, ne yaptılar? Oturacaksınız, metinleri bulacaksınız, edisyon kritiklerini yapacaksınız. Anlayacaksınız, yorumlayacaksınız. Bunu gerektirir. Niçin? E niçin daha geniş perspektiften bakışı gerektirir? Çünkü nasıl sorusu bir varlık sorusudur. Niçin sorusuysa o varlıktaki olup bitenler arasındaki nedensellik ilişkisini tespit etme sorusudur. İki soruyu da sormuyoruz. Gayet kolay. Çünkü küçük bir toprakta o toprağı alabildiğine işlemeleri gerekiyordu bu adamların. Yukarıdan Batılı Avrupalılar, aşağıdan da Berberler bunları sıkıştırdılar ya Atlantik'e açılacaklar, Akdeniz kontrollerinde değil. Ya Büyük Okyanus'a açılacaklar. Biliyorsunuz Okyanus Serserileri diye bir grup vardır Endüstri'de. Bunlar Latin Amerika'ya gidip gelmiş adamlar. Ama bunu sistematik yapamadıkları için, yapamadıkları için herhangi bir verim alamıyorlar. Tarım üretiyorlar. 1830'a kadar bütün dünyadaki tarım kitapları Akdeniz dünyasında en kökenlidir. Modern kimya teknikleri tarım uygulanacağı kadar. Halihazırda İspanya'nın bir tarım devi olması, Avrupa'daki bütün tarım teknolojisi oradan gidiyor. Ama dediğim gibi bunu sonucuna bakıp övünmek ya da yenilmekle bu işi anlayamayız. Niçin böyleydi? Nasıl oldu? Bunlar üzerine çalışmamız e, gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? E, bu açıdan baktığında mesela diyelim ki Doğu İslam dünyası bir de tabii şöyle, şöyle bir psikoloji var. Onu da söyleyelim. Endiniz Batı etki yaptı. Problemimiz o biz. Yani biz uzaydan canlılar gelsin eminim şunu yazarız uzaylıların yükselişinde İslam Medeniyeti rolü diye bir kitap yazarız yani. Yazabiliriz. Niye psikolojik bakıyoruz olaylar ya? Bunları aşmamız lazım. Yani e, güçlü kültür, tabi İbn Haldun bunların hepsini çözümlüyormuş aslında. İbn Haldun'un e, birinci cildinde şöyle bir ifade vardır yanlış hatırlamıyorsam cildi yanlış hatırlamıyorsam ifadeyi hatırlıyorum da diyor ki güçlü kültür yenen kültür. Yenilen kültür nezdinde bir baba modeline dönüşür. Nasıl ki çocuk babayı takdir ederse, o kültürde, yenilen kültür, güçlü kültürü taklid eder. Bir süre sonra, babada ortaya çıkan e, özelliklerin babanın değerlerinden kaynaklandığına inanmaya başlar çocuk. Aynı şekilde yenilen kültür de bütün marifeti o kültürün değerlerinde görür, gücünde değil. Aynı bizim bir durumu tasvir ediyor. Yani şimdi okuyoruz da bu okumanın mefhumunu anlamadığımız için herhalde e, işe yaramıyor bunlar. Şimdi o açıdan e, fazla uzatmadan söyleyeyim. Endülüs vurgumuz bile psikolojik bizim. Yani her zaman söylediğim şeyi tekrar edeyim. Bir insan kendini başkasının etkisi oranında tanımlamaz. Ya senin ondan bağımsız bir kimliğin yok mu? Ya yani ben kendimi tanımlıyorum İsmail Küçütaş'ın etkisi oranında. Bu mantıklı mı? Benlik açısından psikolojik bir sorun yaratmaz mı? Ama bir süredir sadece bunu yapıyoruz hocam. Hoşumuza gidiyor. Ve bunu yaparken kullandığımız malzeme de o tarafın ürettiği malzeme. Bir taraftan yeniliyoruz hocam. Yani o yenilme duygusunun çok belirlenme getirdiği bir şey. Ne olsun. Bunu artık 150 yıldır, 200 yıldır yenildik. Ya yenildik tamam bunu kabul edersin. Yola çıkarsın tekrar. Yani senin ilkelerin yok mu? Senin değerlerin yok mu? Yani metafizik olarak yenilmedik. Maddi pratikler açıdan yenildik. Gayet doğal. Yani geldik, büyük bir işler yaptık. Başka bir tarafta, yani şu soruyu soruyorlar. E, o zaman bize ne oldu? Bize bir şey olmadı. Orada yeni şeyler oldu. Bunu da anlamıyoruz. Eyvallah. Bir reklam arası daha hocam. Tamam. Hızlı akıyor bu zaman. Eyvallah. Adresimizi aramaya devam edeceğiz. Efendim adres defteri devam ediyor. İhsan Fazlıoğlu hocamızla adresimizi aramaya, yolumuzu aramaya devam ediyoruz. Düşünceyi konuşuyoruz, tarihi konuşuyoruz, düşüncenin tarihini konuşuyoruz. E, doğrusu e, mest olmuş şekilde de devam ediyoruz yolumuza. E, kendi adıma söylemem lazım bunu. E, çünkü yeni şeyler öğrenmek gerçekten, her daim yeni şeyler öğrenmek çok güzel. ve Bugün burada fazlasıyla adres defterinde... Yeni şeyler öğreniyoruz, duyuyoruz. Hocam e, biraz isimler üzerinden gitsek. E, iki kritik isim. Demin programın başında siz de zikrettiniz. Bir Davudu Kayseri meselesi. Belki özel bir parantez olarak onu daha sonra konuşalım ama son zamanlarda hani e, sizin de üzerine çokça e, düşündüğünüzü bildiğim bir başka isimle başlayalım. isim konuşmaya. İbni Haldun'la. Şimdi Allah yani İbn Haldun dedi mi benim kuracak üç tane cümlem var. <gülüyor> yani çok iyi. <gülüyor> e, herhalde o üç cümle de e, Türkiye'de ben e, bu işleri biliyorum diyen herkese aşağı yukarı yetiyor. Umran, asabiyet, e, asabiyet, e, işte bedeviyet, hadarat falan gibi Lafızsın bir takım var. lafızlar. Evet. E, bir de şey düşünüyor. Çok büyük adam bu İbn Haldun. Yani, yani çok iyi Niye böyle olacağını? O lazım. Bak şimdi benim itirazım ona değil. Benim itirazım e, kültür hep, yine İbn-i Haldun'un e, ufki düşüncedir. Yani, Pramidiyel olması lazım. Aşağıda biliyorsun piramidin tabanı geniştir. E, çok çeşitli nedenlerle eğitim almamış, işte zeka neyse yani bunlara girmeyelim. İnsanların büyük çoğu böyle düşünür zaten. Problem şu. Biz tamamen kareleşmişiz yani tek düze olmuşuz. Yani asker aynı düşünüyor, politikacı aynı düşünüyor, akademisyen aynı düşünüyor, gazeteci aynı düşünüyor, halk aynı düşünüyor. Böyle bir kültür olmaz. İbni Haldun'un büyük bir adamdı. cümlesi aşağıda işe yarar. Ama yukarıda işe yaramaz. Şimdi tersten başlayalım. Bu İbni seviciliği dair ayrı bir problem. Bizim kültürümüzde, tarihimizde... Mesela Ahmet Cevdet Paşa nerede? Yani çok ilginç... Şimdi İbni Haldun, İbn Haldun Üniversitesi kuruluyor... Niye Ahmet Cevdet Paşa'nın Üniversitesi yok? O da yüzeysel işte hocam. Yani. Şimdi bakın. E mesela İbni Haldun Osmanlı tecrübesi üzerinden okunuyor mu hiç? İbni Haldun unutulmadı ki. İbn Haldun Osmanlıların karabasanıdır. Kahindir. Devlet yükselirken Osmanlılar İbn Haldun'u tırnak içinde okuyorlar. Niye? E adam ölümden bahsediyor. Diyor ki bilgi geciktirir ama ortadan kaldırmaz. Öleceksiniz. Şimdi bu nasıl alır bir şey? Analiz... bitecek ya yani. Analizini de yapıyor. Anlatabiliyor Ama her zaman biliyorlar. İbni Haldun Osmanlı düşünürüdür. Bakın Osmanlı nasıl ki İbni Arabi bir Osmanlı düşünürüyse. İbni Haldun da bir Osmanlı düşünürdür. Bunun üzerinden okuyor muyuz? Yok. İşte Napolyon gelmiş, bulmuş efendim. ilk defa keşfetmiş. Bu şuna benziyor. Amerika'yı keşfettiler. Niye keşfetsin orada? Binlerce, on milyonlarca insan yaşıyordu. Yaşıyordu. Aynı şekilde aynı problemle karşı karşıyayız. Bizi keşfettiler. İbn Adîn'i keşfetti ki Batılılar evet. ama ne büyük Şimdi bizim kültürümüzde büyük adamlar bitmez. Her açıdan bitmez. İbn Adîn önemli bir adam şüphesiz ama tek değil ki. Şimdi böyle ifade semasında tek yıldız. E, cehaletimden demiyor adam. <gülüyor> ben bilmiyorum demiyor. Onu duydum sadece. Demiyor semasında tek yıldız. Niye semasında tek yıldız olsun? Bir kere sema olmadan yıldız olur mu? Başka bir yıldız olmadan öbür yıldız ortaya çıkar mı? çıkar mı? Şimdi bizim tasavvufta bir soru sorulur müritlere. Bir gülün var olabilmesi için asgari şart nedir? Evren artı gül. Sen güneş dersen, toprak dersen, su dersen onlar da evrenin bu dizaynıyla ortaya çıkıyorlar. İbn-i olabilmesi için o İslam medeniyeti evrenin olması lazım. Fahrettin Razı olmadan İbn-i olur mu? Nasrettin Tuğsu olmadan İbn-i olur mu? Bu adam 20 yaşında... Yazdığı kitabın adı ne? Kimin kitabını özetliyor orada? İki kitabı özetler. Az biri Razin'in, biri de şiin, ıı, Tusi'nin yazdığı tenkit hocasının şiinde. Niye bunu dikkate almıyorsunuz? Yani ama mesela Cemil olur. Meriç bile öncülü de yok, ardılı da yok Şimdi bakın Cemil Meriç Sosyoloji mi? açısından ama Cemil değil mi? Cemil Meriç masum. Cemil Meriç bu işin uzmanı değil ki. Cemil Meriç büyük adam. İşini iyi yapmış bir adam. Allah rahmet eylesin. O cümle ona ait değil hocam. Belki hani Öncülü bilir. yok, ardılı yok. Ya Cemil Meriç bu edebi lazım. olarak yapıyor. Cemil Meriç İbn Haldun uzmanı değil. Zaten ben bir yazı yazarken Cemil Meriç'in sadece kanaatlerini kullanabilirsin. Cemil Meriç'e ben bir laf ettiğimden dolayı değil. Ben çok da severim Cemil Meriç'i. Ee, İbni Haldun uzmanları da aynı şeyi söyleyeceğim Türkiye'de ya da dünyada. Şimdi bu da batıya etkimiz oranında. Anlatabiliyor muyum? Ee, her konuda bunu yapıyoruz. Kendimizi, kendi, kendi hikayemizi bilmiyoruz. Kısaca bu. Yani kendi otobiyografimiz elimizde yok. Ben bunu şuna benzetiyorum. Ee, bir hastaneye gidiyorsun, rahatsızsın. Doktor sana diyor ki, senin idrar tarihini yapacağım. Kan tarihini yapacağım. emarını çekeceğim. Yok diyorsun bana, daha önce yaptığınız bir hastanın dosyasına göre işlem yap. Böyle yapıyoruz biz. <gülüyor> Bundan bir şey çıkmaz ki. Şimdi... E, i̇bn İslam medeniyetinin bir ürünü olarak ele aldığımızda anlamlıdır. Önce o şekilde bileceksin onu. Orada kullandığı kavramlar, usulü fıkı bilmeden, usulü dini, kelamı bilmeden, 13. yüzyılın özellikle Meraga ve Tebriz medreselerindeki, okullarındaki üretimi bilmeden, ya kendisi söylüyor, diyor ki, hocam Abili sık sık bana Tebriz'i delil getirirdi. Ne demek Tebriz'e delil getirmek ya? Bunun üzerine niye gitmiyoruz? Ee, gitmiyoruz çünkü efendilerimiz gitmiyor ya. Bizim haddimize mi diyoruz? İbn-i otobiyografisi elimizde değil mi? Orada geçiyor bu cümle. Ne demek Tebriz'e delil getirmek? Tebriz nedir o dönemde? Kim var Tebriz'de? Kutbettin Şirazi'yi, Cemalettin Türkistani'yi, Şems-i Bukhari'yi, Kemalettin Farisi'yi dikkat almadan? İbn-i nasıl anlayacaksın? Bu birikim Fergana Vadisi üzerinden mi Tebriz'e iniyor hocam? yok. Ee, yani ara ara soru oldu ama şimdi birden İslam merak ettiğimiz şey Çok olur. çeşitli merkezler oluşuyor, ortadan kalkıyor. Tebris büyük yukarın da Menagayla Sivas'ın terkibidir. Şimdi bak Sivas'lar bunu duysun. Kutputin şirazı çünkü gidiyor Sivas'ta, Gökmettezi de şeye gidiyor. Tebris'in Tebris'e gidiyor. Tabi baş kurucusu o. Şimdi bu yeni gelmişken 2007'de yok 2011'de 700. ölümünü müydi Kutputin şirazını? Ben o sırada Kanada'daydım. Uluslararası bir sempozum teklif ettim. Ee, Sivas'ta ne var? Cumhuriyet Üniversitesi. Evet, evet. Oradaki yetkili e, benim talepte bulunduğum arkadaşa... ...siyasiler bu sempozuma katılır mı? O zaman yapalım yoksa yapmayalım. Hay maşallah. <gülüyor> Bunu da burada söylemiş olayım. Kimse... E, onu Allah'a havale ediyorum. E, Hay maşallah. <gülüyor> e, halbuki 20-25 tane uluslararası bu işin uzmanıyla... ...çünkü Kutbuk Dinsir Hazretleri çok önemli bir insan... Anadolu'da matematik bilimleri kuruyor. Astronomiyi kuruyor, müziği kuruyor. Bizim için son derece bir, birinci sınıf bir adam ama bilmiyoruz bak. Putin Şirazi Türkiye'de genel kültür içinde değildir. Değil tabii. Değil. Ee, olanlar da dediğim gibi ya Batı'ya etkisi olanlar ya da müzelik olarak kullanabildiğimiz. Celalettin Rumi gibi. Müze. Ama yararlı bir müze hocam. <gülüyor> Emin değilim o kadar. Ee, Netice-i kelam... Ee, İbn Haldun seviciliğinden de vazgeçmemiz lazım. Yani daha doğrusu tarihimizdeki şahsiyetlerle bu tür ilişki kurmamamız gerekiyor. Kurulabilsin, kurulma mahfili farklı olabilir, basamak farklı olabilir. Ama İbn Haldun'u bir İslam kültürünün 13. yüzyıldaki, 14. yüzyıldaki, 1406 ölümü üretimi, o kültürün bir üretimi bir hastası olarak görmek lazım. İbn Haldun da olup da geriye götülemeyen hiçbir unsur yoktur. İbn-i Handun'daki terkip de ona hastır. Anladın mı? Yani terkiple unsurları birbirine karıştırmamamız lazım. Tek tek hepsi var. Olmaz olur mu? Yani Fahrettin Nazim'in, Metani bel girişindeki bölüm olmasa ahval teorisini geliştirebilir mi, etvar teorisini geliştirebilir mi İbn-i Tarihin bir bilim olarak kurulması o kadar zor bir hadisedir ki klasik gelenekte. Bunu meşayillikte yapamazsın. Bunu ancak usulü fıkhın terminolojisini kullanarak yapabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani İbn-i meselesini ya da başka bir düşünür de olabilir. Kendi dönemindeki bağlamında ele almak gerekir. Ha ondan sonra bunu bugüne taşıyabiliriz, yorumlayabiliriz. Bakın o tamam. Yani biz İbn-i Havdun'u illa geçmişe gidip orada anladığımız gibi bırakmayabiliriz. Ama ilk şart budur. Gerekli olan budur. Sonra oradan onu alıp bugün için yeniden güncelleştirebiliriz, oradan hareketle yeni düşünceler üretebiliriz. Aksı yaptığımız yine övme ve sövme. Bu övgü ve sövgüden kurtulmamız gerekiyor. mı? Yani duygusal bir durum bu. Kastettiğim odur. O açıdan baktığımızda İbn Haldun dediğim gibi bizim binlerce yıldızımız olan sevada önemli bir yıldızdır. Ee, diyebiliriz. diyebiliriz. Anlaşılmasıyla ilgili ama bir şey var değil mi hocam İsmail abi'nin başta açtığı şey yani. İbn evet İbn Haldun edemez, çok büyük çevrilemez. Değil mi? Böyle Mesela, bir şey de var. Hani bunu da konuşabiliriz. Hiçbir şey çevrilemez, Yorumlanır. Bizimkileri arşütü çevirmiyorlar ki. Yorumluyorlar. Senin bir derdin yoksa, bir sorun yoksa, bir arayışın yoksa, bir gelecek inşası projenin yoksa, bir teklifin yoksa, klasik metin sana konuşmaz ki. Yani Arapça çok iyi bil. Bir klasik kültürü de bil. Dedim ya uzman olur kalırsın. Ee, bakın bütün mesele e, teklif sahibi olmakta düğümlenir. Bir kültürün teklif sahibi, tabii, bir şöyle. kültürün teklif sahibi ise kültür bir derdi varsa, bir şey öneriyorsa insanlar niye seçtik öteye, beniye? O klasik metni yorumlar, hiçbir şey çeviri değildir. Biz çeviri dediğimiz şey yeniden bir inşadır Biz imnadını niye çeviremiyoruz? E, sorumuz yok ki. Metne soru sorabiliyor muyuz? Hmm. E, yapılan çevirilere bakıyorum, yani o çevirilerin dip notlarını okursan nefret edersin zaten İslam medeniyetinden. <gülüyor> <gülüyor> niçin hocam kadar? <gülüyor> yani çok e, aslında parlak yani flash bir şey söylediğiniz için gülüyorum. Yani dipnotları okuyup niçin İslam medeniyetinden nefret edelim hocam? Ya yani Çok ciddi bir şey söylüyorsunuz ama çok gülümseterek söylediğiniz kusura koyun. Şimdi oralara girmem ben kişilerle uğraşmıyorum ama yani bazı hocalarımız bastıramadıkları bir kin ve nefretle bu işleri yapıyorlar. Öyle bir İslam medeniyeti tasavvuru çıkıyor ki, resmi ortaya çıkıyor ki onunla olan bir genç bir daha onu görmek istemez. Hatırlıyor musun? Yani bu kadarla kalalım çünkü iş şeye geçer, başka bir yerlere geçer. Bu ne anlamda hocam? Olumlu anlamda mı? Olumsuz yani? anlamda. Bir daha bakmak istemez oraya. Ya tarih öyle okunur mu? Barkanın cümlelerini biraz önce okudunuz. Tarihsel, ya hiçbir sosyal bilim nosyonu yoksa bir insanda bir sosyal bilim teorisi anlayışı yoksa, sosyal bilim metodolojisi yoksa, orayla uğraştığında, sevgi ve nefretleriyle orayı değerlendirmeye başlar. Değer yargılar üzerinden gitmeye başlar. O da e, meseleyi anlamayı sağlamaz ki. Meseleyi övmeye ya da sövmeye yalan. Şey yani, e, elbette kültürlerin kendi Farklı grupları, farklı yönelimler arasında tartışmalar olur. Bu tartışmalardan da okuyabilirsin. Ama unutmayalım ki her türlü fikri, düşünsel faaliyet bir şeyleri çözmek için vardır. Niye çözüyor bu adamlar? Yani i̇bn Arabi niye çözdü? Niçin i̇bn Arabi kendinden sonraki pek çok önemli kafa tarafından tercih, tercih edildi? Hangi soruları çözdü bu adam? Hiçbir sistem spor olsun diye benimsenmiyor ki. i̇bn Arabi şu kitabı yazdı, hadi, hadi bunun peşinden gidelim ya da 18. yüzyılda Vahdettir Şuhut İslam, Osmanlı dünyasına girdiğinde niçin belirli o, bazı Osmanlı düşünceleri bu şeyi, e, fikri benimsediler? Niye çözdüler bunda? Toplumdaki politik, ekonomik, e, efendim, entelektüel hangi sorun bu yöntemle çözüldü ki tutuldu? Siz istediğiniz kadar düşünce üretin. Onun bir karşılığı yoksa kimse ona bakmaz. Yani İstediğiniz i̇bn Arabi'den sonra İslam dünyasının önemli zihinleri vahdeti vücut fikriyle iş gördülerse bunun nedenlerini bulmamız lazım. Hatta hatta onun alt grupları var. Mesela bakıp teknik olacak mı? Bir örnek vereyim. Şimdi İbn-i Arabi hemen ilk takipçisi Sadettin Konevi. Sadettin Konevi'nin dört önemli öğrencisi var. İraket, Limsani, Cendi, Kâşani. Cendi'nin e, talebesi e, Kâşani, talebesi Davudül Kayseri değil mi? Evet. Ortaya bir şey çıktı. Yorum geleneği çıktı. Ondan sonra. Birden 14. yüzyılın sonu 15. yüzyılın başında bu çizgi bırakılıp yani Tlimsani, Iraki, Fergani ve e, Cendi dörtlüsündeki e, Cendi çizgisinden giden bir damar var. 14. yüzyılın. Birden bu bırakılıp tekrar Fergani'ye dönüş yapılıyor. Sayınettin Törke, İran'da ve Bursa'da da Molla fener. Niye? Niye? Cendi çizgisi Kaşanı ve Davdur Kaysi üzerinden nereye gitti tıkandı da tekrar geri döndü bu adamlar. Bunun terminolojik nedenleri nedir? Mesail problem nedenleri nedir? Ve bunu yaparak, e, Burs, bakın coğrafya da farklı. Sayınettin Törke, İran'da bunu yapıyor. Bursa'da Molla Fenar yapıyor. Neyi çözdüler? Ve Molla Cami gelip, yüzyılın sonunda bu ikisinin de aşan, bu iki farklı yaklaşım aşan yeni bir arayışa giriyor. Şimdi oradaki mesail üzerinden okursak, sorunlar üzerinden okursak, politikayla olan ilişkileri, toplumla olan dinli olan, toplumdaki değer kurumlarla olan ilişkileri dikkatlerim okursak bunu anlayabiliriz. Yaptamış şey şu: Molla Fenar büyük adamdı. Yıldırım Beyazı onu çağırdı. Medya başına geçirdi. O da şu kitapları yazdı. Ee, öyle bir adam da daha yetiştiremiyoruz zaten. Yıldız'ın semasının tek yıldızıydı. Ne bu? Ama Bundan siz, ne çıkar? Siz şöyle bir şey e, tarif ediyorsunuz hocam... ...benim anladığım kadarıyla. Ben sanki söylediğin şeyi... ...hani nerede tıkandı... ...sonra niçin geriye dönüldü... Diyor, bir yeni, ...yeni bir, bir yol bulundu üzerinden... O bir hani... örnekti. Hı. Yani biz... Şunu unutmayalım. Onlar da insan, biz de insanız. Bizim bugün nasıl sorularımız varsa, nasıl dertlerimiz varsa, programlar yapıyorsak, her yerde bir tartışma yapıyorsak, bu insanlar da insandı. Bunların da dertleri vardı, politik dertleri vardı, ekonomik dertleri vardı, toplumda entelektüel dertler vardı. Bunları çözmeye çalıştılar. Niye çözmeye çalıştılarını takip etmemiz lazım ki bu adamları anlayalım. Anladığımız zaman hem onları kutsamaktan kurtuluruz. Kutsuyoruz çünkü. Hem kutsamaktan, takdis etmekten kurtuluruz, hem de Onların bu tecrübesini bugün taklit edebiliriz. Taklidi burada olumlu anlamda kullanıyorum. Yani biz bu insanların cevapları yine bugün yetinemeyeceğimize göre tek başına bu adamlar nasıl soru sordular? Karşılaştıkları sorunları nasıl soru haline getirdiler? Ne tür kavramlar icat ettiler? Ne tür yöntemler kullandılar? Niye çözdüler bunu da? Toplumun önünü, zihnini, kültürünü nasıl açtılar? Bunu tespit edersek bunu bugün Uygulayabiliriz. Yoksa cevaplarını bilsek ne olur, bilmesek ne olur? Çünkü dediğim gibi o cevapların çoğu tarihsel artık, yani geçmişte kalan şeyler. Anlamıyor musun? Tekrar ediyoruz. Hala e, birinci akıl, şöyle dedi ikinci akıl buradan geldi, oradan bilmem, şu ekledi, bundan bir şey çıkmaz. Anlamıyor musun? Yani oradaki gayretin felsefesini yapmamız lazım. Oradaki derdin e, teklifin felsefesini yapmamız lazım. Bunu anlamamız gerekiyor. Yoksa düşününleri Tek başına uzmanca çalıştırabiliriz. Türkiye'de hakikaten iyi uzmanlar var. Az çok uluslararası tecrübem de olduğu için bunu söyle rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu nasıl çoğaltacağız? Anlamıyor muyum? Yani oradaki tecrübeyi bugün çoğaltabilmemiz, üretebilmemiz için ki bu son derece verimli bir gelenektir. Çünkü çok çeşitli unsurları içeriyor. Bugün onu çoğaltabilmemiz için anlamamız lazım. Anlamadan bu olmaz. İçine nüfuz etmek için. Bu kolay bir iş değil zannediyor. Diyor, kolay. Sadece niyetini halis tut. Ee, bir de buradan sadece akademik ünvan almayı, sosyal statü değiştirmeyi düşünme. düşünme. Aşık ol yaptığın işe. O kendisi konuşur sana zaten. Mesela niyetle alakalı bir mesele. Işık gibi, her ne var alemde. Evet. Şimdi şu e, son reklamımız, son reklamımıza gidelim. Sonra son bölüm için adresimizi aramaya devam edeceğiz. Efendim adres defteri devam ediyor. İslam İhsan Fazlaoğlu Hoca. Ee, İslam Türk felsefe, İslam Türk entelektüel tarihini e, konuşuyoruz. Osmanlıların e, yani nasıl anlamalıyızı konuşuyorduk. E, reklam arasında da sormuştum. Aynı soruyu tekrar edeyim. Oradan devam edelim hocam. E, sultan, e, Orhan Gazi daha doğrusu sultan demiyoruz değil mi? Yok henüz daha sultanlık yok. E, Orhan Gazi, Davudel Kayseri'yi çağırıyor ve baş müderris olarak tayin ediyor. Oradaki o tercih sebebi, hani ne olup bittiğini anlamamız anlamamız gerekiyor dediniz. Evet. Şimdi Şöyle başlamak lazım. Bir dil konuştu bu adamlar. Biz bu dilin gramerini çözmeye çalışıyoruz. Derdimiz arkeoloji bir kazı yapmak değil. Oradaki hassasiyetleri, tecrübeyi dikkate alarak belki bugün istifade etmek. Şimdi ben de merak etmişimdir. O dönemde İslam ...dünyasına baktığımızda çağrılabilecek ...çok önemli isimler var. Ama niye Davudül Kayseri? Tabii bu Orhan Gazi'nin... ...tek başına bir tasarrufu değil. Anadolu'da da var değil mi? yani sadece var, var, Olmaz değil. olur mu tabii. Çağrılacak çok önemli isimler var ama Davudül Kayseri çağrılıyor. Bunun... ...Anadolu'da üretilen... ...kültürle son derece alakası var. Ve bu kültürü... ...Osmanlı'nın... ...henüz yeni teşekkül eden... ...saray çevresi biliyor. Bunu nereden çıkartıyoruz? Bakın Davud-ul Kayseri'ye nispet edilen, çünkü %100 onundur diyemem ama Süleyman Şah'ın Şah'a ithaf edilen yeni bir eseri var. Henüz daha neşe edilmedi. İşte Çalışıyor üzerine. i̇taf Süleymani fi ahtir orkani diye. Şimdi orada da bu kitaptın girişinde de görüyorsunuz bunu. Ee, daha ilk kuruluş aşamasında bile e, belki dini değerlerin, belki tarihsel tecrübenin, hepsi ya da hepsi birlikte bilginin kurucu bir unsur olduğunun farkındalar. Yani Osmanlı Devleti kurulurken işte çok çeşitli unsurları dikkate alırız ama ulema dikkate almıyoruz. Hiç. Hiç dikkate almıyoruz. Halbuki devletin kurucu unsurlarından biri de ulema. Bilgiyi taşıyan insanlar olması bakımından tercih, ki bu tek başına bir kişinin tercihi değildir. Devlet mekanizmasının, refleksinin tercihidir. Anadolu'daki Konya'da Celalettin Rumi, Sıracettin Rumi, Kutbuddin Şirazi, Sadettin Konevi gibi dört isim tarafından oluşturulmuş hem fıkıh kelamı, hem irfanı, hem de felsefiyi beraberce dikkate alan, bir arada tutan, bir yorumu devam ettiren bir ismi tercih ediyorlar. Toprağa uygun çünkü. Kapsayıcı bir terkip. Tabii. Yani Davudur Kaysen'in baktığınız zaman Tokatniksar'da <gülüyor> Muhammed Bin Sartak, Bin Saltuk Elvererkin'de matematik okuyor. Felsefe okuyor, astronomi okuyor. Ee, Mısır'da okuyor, fıkıh, iyi bir kelamcı, fakih. Aynı zamanda, e, malum zaten bilinen bir şey, İbn Arabi çizgisinde Kâşani'nin Devam, devamcısı olan bir tasavvuf. Yani bir, birinci kuşaktan ders <gülüyor> almış İbn-i Arabi konusunda. Ve bütün bunları bir arada tutuyor. Zaten Aldoğlu'daki e, zihniyetin özelliklerinden biri budur. İmanı, burhanı ve irfanı aynı anda e, bir arada tutmak. Çünkü saf, formel bir fıkı e, bugün yaşadığımız sıkıntılara sebep olur. Daha ilk gün ne yaptıklarını biliyorlardı yani değil mi Osmanlılar? Bunu o ne zaman. kadar bilinçliler, ne kadar değiller. Onu tayin edecek araştırmalar yapmak lazım. Ama tercihler bunu gösteriyor. Sadece Davdukansi'yle bitmiyor ki bu. Molla Fenari'yi davet ediyorlar. Onun Molla Fenari de aynı gelenekten ama daha üst seviyede usul bilgisine sahip, usul fıkıh kitabı var malum, mantık bilgisinde Ama İstanbul Fethi'nden sonra mesela böyle bir insanı çağırmıyorlar artık. Ali Kuşçu'yu çağırıyorlar. O tercihe ufak bir değinelim hocam isterseniz. Ama ben yani oraya değinmeden... Yani şunu demek istiyorum, sözümü şöyle kizim. tamamlayayım müsaadenizle. Hı e, çok değişkenli düşünmek lazım bu tür şeylerde. Çünkü siyasi bir zemini var gibi geldi bana şu anda. E, sosyal hadiselerde büyük kültürlerin hareketlerinde dini olan nedir, siyasi olan nedir, ticari olan nedir, fikri olan nedir, bunları bu kadar net tespit etmek çok zor. Bunlar birbiriyle çok farklı değişkenleri aynı anda bir arada tutan faaliyetler bunlar. Dediğim gibi bu refleksif bir faaliyet de olabilir. İlla bunun Önceden bir düşünsel kurgusu yapılmıştır. Bilmiyorum, bakmak lazım. Refleksif de olabilir ama refleksif ise bile ortaya çıkan sonuç şeyle çok uyumlu. Tarihsel gidişatta çok uyumlu. İşte Osmanlılar'da bir süreklilik anlayışı var. Bu benim iddiam ya da kişisel kanaatim, iddia çok iddialı bir laf oldu. Kişisel kanaatim usulü fıkıhtan gelen süreklilik anlayışıyla alakalı. Hatta ben bunu Osmanlı mimarisi, ile ilgili Kahire'deki tecrübeme nispetle de anlatırım. Kahire'de Osmanlı mimarisi e, mimarları şehrin e, baskın mimari geleneğini muhafız ederek yeni binalar yapıyorlar. Diyelim ki Kıpçak mimarisi varsa Kıpçak mimarisini kullanıyorlar. Emevi dönemi ise Emevi, alt nedir onun adı? Toluloğlu'larsa Toluloğlu. Niye? Sürekliliği, şehrin görüntüsünü, estetik görüntüsünü bozmadan e, sürekliliği muhafız ediyorlar. Şehir genişliyor. Genişlediği bölgenin ...diş mimarisini... ...o genişleyen bölgenin diş mimarisine uygun yapıyorlar. Mesela Tonluoğulları yaklaştıkça oraya. Tabii. İç mimariyi sentez yapıyorlar. Bunun nedeni continuity... ...yani süreklilik anlayışıdır. Bu süreklilik anlayışı çok eskiden beri var. Yani yaptıkları fetihlerde bile... ...ünvanlarda bile bütün o kadim kültürlerin... ...devamlılığını vurguluyorlar. İşte Fatih'in... E, ...Truva'yı ziyaret etmesi... E, ...intikamın... ...ataların intikamını alma... Tabii bu politik bir, bir okuma ama neticede tarihsel sürekliliğe ya da Yavuz'un Mısır'a girerken atan dedem Yusuf'un memleketini etmeye geldim Hazreti Yusuf atıf yapması o süreklilik anlayışıyla alakalı. Belki bununla, bu refleksle de alakalı olabilir. Ama neticede orada bir siyaset, bir dirayet, bir amaç var. E, bu da yine geliyor yine teklif sahibi olmakla alakalı, e, dertleriyle alakalı. Fatih'in, Fatih sonrası dönemde de bir de bunlara, sultanlara bağlamak doğru değil. Biz Türkler bunu çok seviyoruz, sultanlar üzerinden. Biraz bir, somutlaştırmak kalınca. için. Yok hani yok, yo, ben senin sorun değil de hatırlatmak babından söylüyorum. Bu devlet e, refleksiyle de alakalı, O çok güçlü ekipler var, e, hmm. alimlerden oluşan, bürokratlardan oluşan. E, onların ortak bir şeyidir bu, de Mesela Fatih, İstanbul Fetik'ten sonra muhakemat projesi diye bir proje başlatıyor. Ee, İslam dünyasındaki farklı entelektel grupların mukayesesini yapmaya çalışıyor. yaptırmaya çalışıyor mesela. Ee, bununla ilgili birkaç metin de elimize gelmiş vaziyette. Gazali ile i̇bn Sinacı'ları değil mi? Ee, bir ee, tartışma. Olar Kel kelamla felsefe meşai felsefenin, e, irfanla ile felsefe ve kelamın karşılaştırmalarını işte Molla Cami'den e, bunu, e, bunu tanımlayabiliyor. Bu bir proje kapsamında. Bir proje bu. Evet. Hocam şu yani üzerinden hızla ee, geçtiğiniz zaman, burayı birazcık açmanızı isteyeceğim. İman, Burhan, İrfan üçlüsünü aynı anda ilerlettiler Osmanlı. Aynı anda evet. ilerlettiler. Yani Konya'daki terkibi muhafaza ettiler. Bu ne demek hocam? Bu nasıl bir terkip? Yani iman ne demek, Burhan ne demek, İrfan ne demek o manada? İman kastettiğim dinin formel bir yapısı var. Fıkıhta ortaya çıkan. Belirli yaşama pratiklerini, değil mi? Size verir din. Buna fıkıh diyoruz. Ee, bir de bizim istidlali akılla, çıkarımsal akılla evren hakkında varlık akında ürettiğimiz bilgi var gerekçelendirilmiş bilgi kelamda yaptığımız felsefede yaptığımız bir de şuhudi dediğimiz keşfi, hassi bilgimiz var ee, irfan dediğimiz hadise çok kısa özetliyorum tabii. şimdi e, bunlar insanların insanın duyuşlarıdır yani insan inanan bir varlıktır, değer üreten bir varlıktır düşünen bir varlıktır bilim yapan bir varlıktır, sanat yapan bir varlıktır. Yani hepsi insanın dışarıdan gelmiyor. bunları hepsini biz yapıyoruz. Şimdi siz çıkıp diyebilirsiniz ki siyasi bir irade olarak ben e, imanı, efendim burhanı, aklı falan kısa ben sadece mistik, irfanla gideceğim. Bunu diyebilirsiniz. Ya da hala günümüzde örnekleri var. sıf formal kurallara göre e, dinin pratik e, ögelerini öne çıkartan bir uygulama da yapabilirsiniz. Hepsinin bedeli var. Anlatabiliyor muyum? Sırf irfanla gittiğiniz zaman mistik, uçan bir, büyülü bir, efsunlu bir dünya inşa edersiniz. Sırf formal bir yapıyla gittiğiniz zaman hukuk gibi her şeyi cendereye sokarsınız. Çok kuru kalır. Kuru kalır. İşte. E, bütün bunları bir arada tutmanız lazım. Anadolu'da bunu gerçekleştiriyor. Anadolu'da bunu gerçekleştirme tahsilsel koşulları var. Moğolların önden kaçan farklı entelektüeller kendi doğal çevrelerini bırakıp Konya'da bir araya geliyorlar. Bu kadar basit. Ve bu insanlar birbirleriyle Hemhal olarak yeni bir dil inşa ediyorlar. Yani düşünün, Sıra cettin Ülmevi, İslam tarihinin önemli mantık kitabının yazarıdır. Değil mi? Ama Mevlana'yı koruyan adamdır. Hatırlıyor musun? Saddettin Konevi büyük bir ariftir. E, nazari tasavvuf dediğimiz. E, öbürü edebi tasavvuf mensuptur ama cenazesini onun kıldırmasını ister. Kutbütti Şirazi büyük bir matematikçi, astronom müzisyendir. Ama Konevi'den hadi sokur Konevi'ye astronomi okutur. Hatırlıyor musun? Yani bunlar... Ve yazdıkları metinler de var tabii. O dönemde mesela Kutbuddin Şirazi'nin Risale Filikmesi kendi işraki felsefesiyle vahdedi vücudu üç bir dille terkip etmeye çalışır. Fergani, Kulevi'nin öğrencisi yazdığı eserde yine kendi dönemindeki Mevlana ile nedir onun adı? i̇bn Arabi'yi terkip etmeye çalışır. Üst diller üretmeye çalışırlar. Kastettiğim bu. Yani insanın bir özelliği diğer özelliğine ikame edilemez. Yani sen kulağınla göremezsin. Kulağın vazifesi var, gözün vazifesi var. İş yapımızda da bu böyledir. İnanmanın bir yeri vardır, değer üretmenin bir yeri vardır, düşünmenin bir yeri vardır, mistik tecrübenin ya da irfan tecrübenin bir yeri vardır. Bunları bir arada tutmak, dengede, ahenkte tutmak. Hep verdiğim basit bir örnektir ama verdiğim örnek. İnsan bir orkestra gibidir. Orkestrada çok çeşitli enstrümanlar çalar, siz bir sopa sallayarak bir ahenger atırsınız. İmparatorluk da böyledir. Herkesin davul çaldığı bir orkestra, orkestra değil davulculardır. Herkesin zurna çaldığı da zurnacılardır. İnsanın <gülüyor> bu özelliklerini bir arada tutma becerisinin en güzel örneklerinden biri Konya'da inşa edilmiştir. Kastettiğim o. <gülüyor> Osmanlı bunu <gülüyor> rafine ederek geliştirmiştir. Sadece bir sopa sallamıştır. Farklı enstrümanlar <gülüyor> ortaya bir aynı çıkart. Bunun olumsuz tarafları da var, onu da söyleyeyim. Yani çözüm, e, gerginliği ortadan kaldıracağı için arayışını zayıflatır. O da, o da ayrı bir konudur. Mevlam'da <gülüyor> müze demiştiniz. Bu diğer üçüyle beraber ele aldığımız zaman müzelekten çıkacak Çıkak, değil mi? Elbette. O zaman tam ele geçirmiş ya yani Bir de, ya bunlar, şimdi bakın şuna benziyor bu. Kung fu bilirsin değil mi? Bilmiyorum. Yani, ne olduğunu Kung biliyorum. biliyorsun. Kung fu bir ibadettir. Şavalin tapundağında Çin'den bir Biz bunu dövüş sanatı olarak dışarıdan bakın. Ne olduğunu da bilmiyince. Biz Türküz Hocam. Dövüşmekten kafa atmayı ve yumruğu biliriz. Yani. Bugünkü Türkler için geçerli o. Geriye doğru işlemez o. Ee, Türkler ne yaptığını Ben bak, Türkler felsefileşmiş bir kültüre sahip. Özellikle 960'dan itibaren. Cende inen Oğuzlar o kadim kültür havzası içerisinde yol alırken, Anadolu'ya, Balkanlara giderken gittikçe e, felsefileşiyorlar. Felsefi kültür demektir. Neyi, nasıl, niçin yaptığını bilmek demektir. Evet. Bunu çok iyi biliyorlar. <gülüyor> Sultan Sencer'in etrafındaki alimlere bir bakın bakalım. <gülüyor> Sadece İslam tarih değil, bütün dünya tarihinin önemli isimleridir etrafında. 65 yıl hükümdarlık yapan, emini gültürme yapan bir insan. Ömer Hayyam orada, Gazali orada, Bahattin Hareki orada, Antalya'da Ahvazi orada, Hazine orada. Bütün büyük isimler orada. Bunlar orada oturmuyorlar. Eser üretiyorlar, tartışıyorlar. Sultan Selçem'in projesidir ya da onun döneminde inşa edilmiş projesidir matematik bilimlerin medreselerde okutulma projesi. Medreseler ilk kurulduğunda hukuk fakülteleri olarak kuruluyor. Hukuk üretici. Bunları organize eden tam teşekküllü bir eğitim kuramını getirip oradan ilhanlar üzerinden Anadolu'ya aktaran bu insanlar. Onun için öyle e, Türkler kafa atan değil. Kafa atan ama bunu entelektüel olarak yapan da bir milletti. Biz onu kaybettik. Yani geçmişinden geri kalmış bir milletiz derken bunu kastediyorum zaten. Eyvallah hocam. Geriye sadece maddi kafa atmak kaldı. <gülüyor> entelektüel... yani o kadar çok soru geliyor ki hocam. Yani şimdi oradan buraya nasıl geldi bu iş? Yani Bizde felsefe mi var? Kardeşime nasıl geldi bu iş? Hayır, felsefe yapmaya nasıl geldi? Edebiyat parçalama, icat çıkarma. Yani icat çıkarma, e, edebiyat Pardon. yapma... Edebiyat parçalama, felsefe yapma. Bu üç yere nasıl geldik hocam? Şöyle geldik, sürekliliği kaybettik, kilitledik arkamızdaki şeyi. Bakın bu çok basit bir şey. Şimdi icazetnameyi bilirsiniz. Bir öğrenci ya hoca icazetname icazet verir, diploma. O kimden okuduğunu, o kimden okuduğunu, o kimden okunduğunu. Hazreti Peygamber'e, oradan Cebrail'e, oradan Tanrıya gider. Şimdi böyle bir diploman olduğunu düşün İsmail kardeşim. Nasıl yürürsün yolda? Tanrı'ya uzanan bir silsilem var ya. Evet. Bir de sadece Yusuf'tan icazet almışsın. Nasıl bir şey olabilir? Yani zincir kadim geriye doğru takaddüm eder. <gülüyor> İleriye doğru da takaddüm eder. Şimdi sizin, e, diyelim ki babanız, dedeniz, dedenizin dedesinin entelektüel birikimi... Ne? üst seviyeli düşünün. Bu şekilde mi olurdunuz? Tabii ki olmaz. Elbette yani mesele bu. Şimdi bizim e, o ırmak içerisinde akıp gelseydik, bu dediğiniz problemler ortaya çıkmaz da. Yani Cevdet Paşa'nın çizgisi devam etseydi mesela, devam ettirebilseydik. Bunun çok çeşit nedenlere var. Alfabe değil. Ondan sonra varoluş kaygısı, kavgası oradaki insanlara da ben suçlamıyorum. Yani yanlışlar yapmış olabilir ama çok Olağanüstü bir dönem var. Onun için bir cümlemde şöyle demiştim. 1774'ten itibaren millet olarak başımıza gelenler gündüzün başına gelseydi gece olurdu. Yani gençler çok rahat konuşuyor. Ben az çok yani, Trabzonlu olduğum için orada dedemi, dedem de çok geç vefat etti. Yani 115 yaşında vefat etti. Oo, Onun anladım. hikayelerini de dinledik yani. Oradaki Rus işgalleri Moskov, Rus işgalleri filan o insanların yaşadıklarını az çok e, kulaktan da dinledim. Kadın, erkeksizlik, Anadolu'daki erkeklerin kırması filan. Yani Bunlara çok dikkate almak lazım. Şartları iyi bilmek. Maddiyi bilmeden mana üzerine konuşmamız lafız düzeyinde kalıyor. En konuda. Maddi kültürü bilmiyoruz. İslam medeniyetinin maddi kültürü bilinmiyor. Tamamen aforizmatik ve cizevi şeylerle. Bunlar bir şekilde şey, tatmin ediyor bizi. Bir şekilde idare edebilir ama burada çoğalmaz. Ben çoğalmayı önemsiyorum. Biz bu metinlerden, bu tecrübeden Bugün için ne yapabiliriz? Psikolojik güç devşirebiliriz. Tarih sadece ibret vermiyor ki. Kuvvet de verir insana. Ama bilirsen verir. Bilgisiz övgüyle sövgüyle olmuyormuş. Dediğimiz bu ya. Basit bu. Ama öbürü e, oturup çalışmayı gerektiriyor. E, ben genç arkadaşlara soruyorum. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Mesai saatiyle ilim yapılmaz. Mesai saatiyle ilim yapılmaz. O zaman işte bu kadar olur. 657 tabi ilim olur ama. <gülüyor> çok güzel kavram bu şama alt üzerindeydi peki hocam yavaş yavaş sona geliyoruz ben e, tarihi konuştuk düşünceyi konuştuk projeksiyonunuzu da merak ediyorum yani e, bugün e, Türklerin e, donup kaldığını ve her şeyi sıfırladıklarını düşünelim bugün itibariyle Evimizde hiçbir şey kalmadı. Nereden başlayacağız? Yani nereye doğru gideceğiz? Bu çok gidelim? varsayımsal bir soru. Evet ama... Yani... Ee, hiçbir şey, yani hiçbir şeyi bırakmadık biz. Aslında e, yine koşullara, şartlara uygun olarak e, varız. Bu var olmamızı yine o şartlara baktığımızda kolay bir iş değil. Yani tamam Süleymaniye burada, bu çok önemli ama İstiklal Savaşı da bu topraklarda yapıldı. Bunu da ihmal etmeyelim. Anlatabiliyor muyum? Yani o direnişin, o bütün o yıkıma rağmen varoluşumuzu sürdürmek de bir düşüncedir, bir çözümdür. Düşünce sadece kitap yazmak değil. O savaşı organize etmek, o büyük problemlerin içerisinden kendine çıkış yolu olmak da bir düşüncedir. Ben düşünmemizin hiç bittiğini düşünmüyorum. Bir kere şiirle devam etti düşüncemiz. Şiir de düşüncenin bir ifadesidir. Müzik de bir ifadesidir. onların hiç iman etmeyelim. Benim teklifim şu... Ya da benim yaptığım şey şu. Ben kendi yaptığımı anlatayım. Teklif haddim değil de. E, e, ben şunu yapıyorum. Geçmişin tecrübesini, deneyimini anlamaya çalışıyorum. Ve bunu bugüne taşıyacak enstrümanları kurmak diye düşünüyorum. Bunun için de çağdaş durumu takip etmemiz gerekiyor. Yani e, şu da doğru değil. Geçmişi çok iyi bilen uzmanlar yetiştirmek, ee, İran'daki dolap beygiri dediğim anlamda bir felsefe yapmaya da neden olabilir. Bir düşünme üretmeye neden olabilir. Bu da doğru değil. Ee, çağın koşullarına dikkat etmemiz lazım. Yani bu şuna benzer. Yine örnekler, teorik şey tatmin etmiyor belki ama. Ee, hep verdiğim bir örnektir. Size bir saldırı yapıldı, yapılıyor bir toplum olarak. Ne yapıyorsunuz kendinizi korumak için? Bir kale yapıyorsunuz. Bu kaleyi tarih içerisinde, zaman içerisinde rafine ediyorsunuz. İşte karşı taraf top yapıyor. Ona göre kale yapıyorsunuz. Mancınık yapıyor, ona göre yapıyorsunuz. Ama adam şimdi uçak yaptı. Kale işe yaramıyor. Değil hmm. mi? Duvarlar işe yarıyor mu artık? Adam yukarıdan bomba atıyor. Şunu yapmak doğru değil. Duvar edebiyatı yapıp duvara tapmak, duvarı kutsamak o kale duvarını çok tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bomba yukarıdan geliyor. Sizin o yukarıdan atılan bombayı engelleyecek yeni bir işlevsellik üretmeniz lazım. Ama bunu yaparken duvarı tahkir etmenin bir anlamı yok. Bizim yaptığımız şu, çağdaş durum bize büyük bir zarar verdiği için ilk yaptığımız şey duvarı tahkir edip tezif etmek, sövüp saymak. Niye? Ee, sebep olarak onu görüyoruz. Psikolojik rahatlık duyuyoruz. Hiç alakası yok abi. Duvar duvarlığını yapmış. Duvarın cevap veremeyeceği yeni bir hadise ortaya çıkmış. Uçak. Siz uçağı e, engelleyecek yeni bir formülasyona gitmeniz lazım. Bunu uygulayalım şimdi. Kadim kültür, İslam medeniyeti ve bunun büyük bir üyesi olarak Oğuzlar, Türkler bir şey ürettiler. Dönemin politik, ekonomik, entelektüel şartlarına hem içeriden hem dışarıdan cevap vermek için. Fakat başka bir yerde farklı bir yapı ortaya çıktı. Uçak ve benzetebilirsiniz. Bizim şimdi bu çağdaş duruma da dikkate almamız lazım. Ee, ne yapılıyor, ne ediliyor, şu anda ne yapılıyor? Bunun arka planını, bunu da anlamamız gerekiyor. Yani siz bugün kozmolojiyi bilmeden, bugünkü astronomiyi bilmeden, bugünkü durumu dikkate almak, entelektüel faaliyet olarak teknik olarak alıyoruz tabii. Yani o zaten Osmanlı bunu başlattı. Yani düşünün e, Avrupa'da Newton'un kabul edilmesi 1744. 1755'lerde 60'larda Nüfton'u tercüme etmeyi düşünüyor bizimkiler. Ee, Ravva Paşa ve ekibi. Ama yeni kitaplar var. Buna gerek yok deyip başka kitaplar tercüme ediyorlar. Anlatamıyor muyum? Yani batıda modern bilimin e, toplumsallaşması ve okullara, üniversitete girmesiyle işte Osmanlı'da girmesi arasında bir fark yok. Düşünün biz yıkıldığımız uçak üreten beş ülkeden biriyiz. Anlatamıyor muyum? Teknik anlamda söylemiyorum. E, dini düşüncede entelektüel, felsefi düşüncede, edebi düşünce, neyse e, çağdaş durumu da dikkate alacak ama kadim kültürün dini de nüfuz edecek seviyede iyi bilecek bir yapıyı kurmamız lazım. Bu da düşünmekten geçer. Bunu Şuradan şunu alayım, buradan bunu alayım, olmaz. Yani siz felsefe kitabını koyuyorsunuz önüne, Türk Dil Kurumu'nun yaptığı gibi, bunlara karşılık bulayım, olmaz. Sözcük düşünce üretirken olur. Tercümeyle olmaz. Tercümeyle hiçbir şey başlamaz. Yani biz meseleyi, durumu, ciddiyeti e, ciddi olarak göz önünde bulundurup, düşünmeye başlarsak, yola çıkarsak, e, bir teklif, bir düşünce öğretmeyi amaçlarsak, bu dediklerim zaten olacak. Ama nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. Yani bunlar dediğim gibi kullanım konozu olarak verecek şeyler değil. Tarihte yapılan örnekleri ta taklit ederek, onlardan ders alarak, ibret alarak, e, insan türünün değişik Tecrübelerinden faydalanarak. Çünkü entelektüel faaliyet neticede insanlığın ortak malıdır. Yani biz layıklığınızı eleştirebiliriz, kant eleştirebiliriz ama neticede bunlar e, belli bir kültürün ve tarihsel bir ortamın ünlü olsalar da güneş gibi görülebilir bunlar. Yani bütün insanlığın ortak malıdırlar bunlardan bunlarda da faydalanabilirsin. Neticede burada soru sormakla. Ben şöyle diyorum. E, dini dilde biliyorsunuz insan olmamız bir soruyla başladı. Enes Dübran ve bir soruyla da bitecek. Dikkat edin, e, yine din dilinde mezarda hep soru var. Rabbim kim? Hep soru. Öbür tarafta da hesaba çekileceğiz. O da soru. Mesele sorudur. İnsan bir soru. Bütün arayışımızda o sorunun cevabı. Biz soru sormayı bıraktık. Başkalarının cevaplarıyla idare etmek istiyoruz. Başta söylediğim gibi, kendimize ait bir çanağımız yoksa, başka kültürlerin çanağını yalarız. Yaptığımız bu iş biz çanağımız inşa etmek için yola çıkmamız lazım. Basit ya bu kadar yani bu çok alen bir şey değil ama işte çalışmak lazım işte bütün mesele. Yola düşüyor. çıksak geri gelecek, gelecek tabii. Yani yolda karşımıza çıkacak. Peki sonun sonu derler bir düşünce adamı bir şairden ne ister? Yani şimdi bu soru sona bırakılır mı? <gülüyor> Ama öyle 2-3 dakikamız var hocam. Yani Işk gibi her ne var alemde ilim bir kilikal imiş ancak. Fuzuli'nin meşhur beyti. E, bir düşünce adamı bir şairden ne ister diye sormuş olayım hocam ben yine de. Fuzuli ile alıp veremediğiniz ne? <gülüyor> Şimdi tabii şiir bir kültürün en üst kaymak üretimlerinden biridir. Müzik gibi, mimarı gibi estetik aslında bir kültürün e, en metafizik formudur yani en soyut formudur bu bakdan e, şiirde özellikle klasik şiirde üretilen düşüncenin bu dini düşünce olabilir felsefi düşünce olabilir kelami düşünce olabilir en üst formunu şiirde bulabiliyoruz zaten bu beyit bunu gösteriyor Anlıyor Yani bu beyit benim yaptığım bir edebiyat çalışması değil. Benim işim değil o zaten. Haddim de değil. E, Türk düşünce tarihi açısından bu beyti yorumlamaya çalıştım. Böyle yorumlanacak çok beyt var. Yani Yunus Emre'nin e, Niyaz Emre'sinin ya da diğer önemli şairlerimizin çok beyti var. E, şiir bir kültürün e, eğer kültürün gökyüzü olduğunu düşünürsek gökyüzün en son katmanıdır. Oraya değmeden o kültürün e, inceliklerini yakalamak kolay bir iş değil. E, bu sadece klasik kültür için değil, çağdaş durum için de. Bir dil öğreniyorsanız, eğer onun şiirine nüfuz etmişseniz o dili çözersiniz. Hatırlıyor musunuz? Etmemişseniz gazete diliyle idare etmek yani. e, zorundasınız. O açıdan e, ben şiirim sadece e, naz bir e, nazım süslü ifade olarak görmüyorum. E, o kültürün entelektüel üretiminin en estetik formu olarak gördüğüm için e, şiirle ilgileniyorum. Hem klasik şiirle hem de çağdaş şiirle. ilgilenmeye Şiir. çalışıyorum. Eyvallah hocam. Bu da artık çok nadiren gördüğümüz, düşünce adamlarında çok nadiren gördüğümüz çok kıymetli bir özellik. Bana kalırsa. Şairler e, mahvetti e, Türkiye'deki düşünceyi diye bir cümle kurmuştu. Hepimizin tanıdığı biri. Yani iş buraya geldi. hiç buraya geldi. Şöyle, e, o şöyle yorumlanabilir. Onu ben de söyleyebilirim. Yani o benden de çıkabilir. Hiç sıkıntısı yok. Şöyle Tarihsel eğer... okum olarak. E, Tabi şöyle, e, ben şu senin yaptığımız bir süreçte de olabilir. Çağdaş Türk direnişi, entelektüel direnişi şay, şiir üzerinden yürümüştür. E, çünkü bunun toplumsallığı söz konusuydu. Bir entelektüel üretim. Çabuk toplumsallaşmış ama şiirde bunu yapabilirsiniz. Akif bunun en tipik örnekleri. Ama bak ne dedim. En son katmandır. Sizin eğer, yani şöyle düşünün. 50. basamaksa şiir, 49 basamağa ihtiyacınız var. İstidlali düşünce olmadan, e, irfani düşünce olmadan, ya da düşüncenin diğer türleri olmadan, mimari olmadan, müzik olmadan, şiir orada pek fayda vermez. Yani Teorik olarak... Öyle bir şiir üretilmez zaten üretemiyoruz işte görüyorsunuz şiirin durumunu. Yani Türk şiirinde e, ivme nedir? Yani 1860'tan itibaren başlayan ben kişisel kanaatimi söyleyeyim e, 70'den itibaren istisnalar olmakla birlikte yani Osmanlı ordusu gibi yani e, yükseldiğinde de yeniliyordu ama trend hep yukarıya doğruydu. E, aşağı doğru inerken de neyse o ee, yine Zafer kazanıyordu ama bir şekilde aşağı iniyordu ya da başka bir taraf yukarı çıkıyordu. Şiirden mesela yöne, yön nedir? Bunu da düşünmek lazım. Ee, tekrar ediyorum. Bir kültürün bir parçası diğerler olmadan var olamaz. Güneş olmadan su olmaz, çekim olmaz, yani gül olmaz. Ev, yani Kültür evreni olacak ki o evrenin içerisinde bir gül neşvine ma evet. bulsun. Şiir de böyledir. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Hocam çok teşekkür Rica ederiz. Rica ederim. Aslında, e, e, alakalı, yalnız, e, geldiniz ve adresimizi e, ararken bize kılavuzluk ettiniz. Allah razı olsun. Cümlemizle. E, biz haftaya da e, sevgili Yusuf Genç'le adresimizi aramaya e, elimizde bir yol haritasıyla yolumuzu bulmaya e, çalışacağız. Buradayız. Bekleriz. Eyvallah.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 Kimin kitabını özetliyor da? İki kitabı özetler. Maziye. Biri Razi'nin, biri de Şeyhin Tuşman'ın yazdığı Tenkit hocasının şeyinde. Niye bunu dikkate almıyorsunuz? Ya yani mesela Cemil Meriç mı? bile öncülü de yok, ardılı da yok. Şimdi bakın Cemil Meriç masum. Cemil Meriç bu işin uzmanı değil ki. Cemil Meriç büyük adam.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 Ee, yani ara ara soru oldu ama dilden merak ettiğim bir soru. Çok sorayım. çeşitli merkezler oluşuyor, ortadan kalkıyor. Tebiz büyük oranda ile Sivas'ın terkibidir. Şimdi bak Sivas'lar bunu duysun. Kutputin Şirazi çünkü gidiyor Sivas'ta, Gökmetizi de şeye gidiyor. Tebiz'in Tebize gidiyor. Tabi baş kurucusu o. Şimdi bu yeni gelmişken 2007'de, 2011'de 700. ölüm günüydü Kutputin Şirazi'nin?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 Aksi yaptığımız yine övme ve sövme. Bu övgü ve sövgüden kurtulmamız gerekiyor. Yani duygusal bir durum bu. Kastettiğim o durum. O açıdan baktığımızda i̇bn Haldun dediğim gibi bizim binlerce yıldızımız olan sevada önemli bir yıldızdır. Diyebiliriz. Anlaşılmasıyla ilgili ama bir şey var değil mi hocam? İsmail abinin başta açtığı şey. i̇bn yani... evet, Haldun Haldun çok Haldun büyük... çevirilemez.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 İbn-i Arabi'den sonra İslam dünyasının önemli zihinleri vahdeti vücut fikriyle iş gördülerse bunun nedenlerini bulmamız lazım. Hatta onun alt grupları var. Mesela bakayım teknik olacak ama bir örnek vereyim. Şimdi İbn-i Arabi hemen ilk takipçisi Saddettin Konevi Saddettin Konevi'nin dört önemli öğrencisi var. İraki, Dilimsani, Cendi, Kâşani Cendi'nin e, talebesi e, Kâşani, talebesi Davudül Kayseri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 ...ve baş müderris olarak tayin ediyor. Ee, oradaki o tercih sebebi... ...hani ne olup bittiğini anlamamız... E, ...anlamamız gerekiyor dediniz. Evet. Ee, şimdi Şöyle başlamak lazım. Bir dil konuştu bu adamlar. Biz bu dilin gramerini çözmeye çalışıyoruz. Derdimiz... arkeolojik bir kazı yapmak değil. Oradaki e, hassasiyetleri... ...tecrübeyi dikkate alarak... E, ...belki bugün için istifade etmek. Şimdi ben de merak etmişimdir... E, o dönemde İslam dünyasına baktığımızda çağrılabilecek çok önemli isimler var. Ama niye Dawudul Kayseri? Tabi bu Orhan Gazi'nin tek başına bir tasarrufu değil. Anadolu'da da var değil mi yani sadece var, var, değil. Olmaz olur mu tabi? Çağrılacak çok önemli isimler var ama Davudur Kayseri çağrılıyor. Bunun Anadolu'da üretilen kültürle son derece alakası var ve bu kültürü Osmanlı'nın henüz yeni teşekkül eden saray çevresi biliyor. Bunu nereden çıkartıyoruz? Bakın Davudluk ailesine nispet edilen, çünkü %100 onundur diyemem ama Süleyman Şah'ın şaha ithaf edilen yeni bir eseri var. Henüz daha nesredilmedi. İşte çalışıyoruz üzerinde. İtafu Süleymani fi ahtir orkani diye. Şimdi orada da bu kitabın girişinde de görüyorsunuz bunu. Ee, daha ilk kuruluş aşamasında bile e, belki dini değerlerin, belki tarihsel tecrübenin hepsi ya da hepsi birlikte bilginin kurucu bir unsur olduğunun farkındalar. Yani Osmanlı Devleti kurulurken işte böyle bir yapısı var. Bilmiyorum anlatabildim mi? Daha izah edici bir yöntem de öneriyorsunuz. Şu Tabii, eğer biz bu ayrımı yapamazsak tutar mesela, bakın bir örnek vereyim size. Şimdi mesela İran'daki felsefe geleneksel anlamda, geleneğe nüfuz anlamında bizden çok ilerledir.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 Din dilinde bir de hassas bir şey de var değil mi hocam? Yo, Bugün için şimdi yani bakın, bunlar üretiliyor. E, şimdi eğer bizim bir anlam değer bir metafizik çanağımız olsa, öyle bir tweet attım. Biraz eleştirildi arkadaşlar da. Bir kültürün e, bütünlüğünü kazandığı bir anlam değer makuliyet zemini bir çanağı yoksa başka kültürlerin çanağını yalar.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 ee, irrasyonel bir şekilde yorum, yorumlamanın bir anlamı yok. Ee, tarım çok gelişmiştir en Niçin? Niçin sorusunu sormuyoruz. Çünkü çalışmamız gerekiyor. Nasıl sorusu için çalışmamız, niçin sorusu için oturup düşünmemiz gerekiyor. İkisi de işte bize zor geliyor. Çünkü nasıl sorusu mekanizma sorularıdır. Nasıl böyle oldu, ne yaptılar? Oturacaksınız, metinleri bulacaksınız, edisyon kritiklerini yapacaksınız.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 Ya Akdeniz e açılacaklar, Akdeniz kontrollerinde değil, ya Büyük Okyanus'a açılacaklar. Biliyorsunuz Okyanus Terserileri diye bir grup vardır Endülis'te. Bunlar Latin Amerika'ya gidip gelmiş adamlar. Ama bunu sistematik yapamadıkları için, yapamadıkları için herhangi bir verim alamıyorlar. Tarım üretiyorlar. 1830 o kadar bütün dünyadaki tarım kitapları Akdeniz dünyasında en düz kökenlidir. Modern kimya teknikleri...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 Yani asker aynı düşünüyor, politikacı aynı düşünüyor, akademisyen aynı düşünüyor, gazeteci aynı düşünüyor, halk aynı düşünüyor. Böyle bir kültür olmaz. İbn Haldun'un büyük bir adamdı cümlesi aşağıda işe yarar ama yukarıda işe yaramaz. Şimdi testten başlayalım. Bu İbn Haldun'un seviciliği dair bir problem. Bizim kültürümüzde tarihimizde mesela Ahmet Cevdet Paşa nerede? Yani çok ilgisi Şimdi İbn Haldun İbn Haldun Üniversitesi kuruluyor.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 Bu hesabı verilebilirlik mutlak bir şey değildir. Mesela bir paradigma içerisindedir, bir teori içerisindedir, bir söylem içerisindedir, bir metafizik kabul içerisinde dir. E ama neticede, neticede biz eğer bir bilgiyi kendi aramızda eee tedavüle sokuyorsak, bu tedavülünden kaynaklanan bir kontrole ihtiyacımız var. Bir denetleme ihtiyacımız var. Hocam o denetleme süreklilik ve devamlılık e, bahsin içinde mi? Yani ben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 şu yukarıdan, yukarıya irtibatlı olan şey düşünme faaliyetidir. Ee, onun için hakikaten kendi içine düşmek dediğimiz hadise, teemmül, tefekkür ee, tabii Türkçe'de buna sıf düşünme diyoruz ama bunun çok çeşitli e, büyük dillerde klasik dillerde karşılıkları var. Değil mi? Teemmül, tefekkür, tedebbür tevekkür, tefekkür Aynı anlamlara gelmiyor tabii. üç aşağı beş ben yukarı ama hepsi e, düşünce dediğimiz ya da akıl dediğimiz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 Düşünce ne tür bir düşüncedir? Mesela şiir okutulur mu medreselerde? Okutulmuyor bildiğim Okutulmaz. kadarıyla. Okutulmaz. Ama şiir teorisi okutulur. okutulur. Okutulur. Tasavvuf okutulur mu? Okutulmaz. Çünkü tasavvufi tecrübeler çok çeşitlidir. Medresede ne okutulur? Paylaşılabilir. Kamusal bilginin dilü okutulur. Hani fıkıh, kelam. Dil okutulur. Dil, dil bilimleri, mantık okutulur, matematik okutulur, metodoloji okutulur, kelam okutulur. Teorik olan, paylaşılabilirliği en yüksek seviyede olan bilgi okutulur. Ama bu şu demek değil. Sen mebdeseden çıktığın zaman tekkeye gidebilirsin. Şeyh vefa orada duruyor. gidip orada o bilencede tecrübe eden, o irfandan istifade edebilirsin. Ya da gidip bir devlet tekkesinde müzik dinleyebilirsin. Ya da gidersin bir mahfilde şiir dinleyebilirsin.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 Yok, bu... biz derinlikten hiç şey yapmayız hocam. Hiç korkmayız. Yüz, o kadar yüzme biliyoruz. <gülüyor> yani inme almayalım bu kadar dalış yapar, yaparken. Eyvallah. Yani şey, ben e, eğer doğru anlıyorsam, hani dini bilginin, İslami bilginin, e, tümel dediniz, yani kamusal bilgi üzerinde bir anlaşma sağlanan dönemler olmuş ve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 Aynı anda bütün insanlık e, dikkate alsam bile bile çok çeşitli unsurları dikkate alıyoruz ama ulema hiç dikkate almıyoruz. Hiç. Hiç dikkate almıyoruz. Halbuki devletin kurucu unsurlarından biri de ulema. Bilgiyi taşıyan e, insanlar olması bakımından. E, tercih ki bu tek başına bir kişinin tercihi değildir. Devlet mekanizmasının, refleksinin tercihidir. Anadolu'daki Konya'da Celaleddin Rumi, Sıracettin Uremevi, Kutbuddin Çirazi, Sadettin Konevi gibi dört isim tarafından oluşturulmuş hem fıkıh kelamı, hem irfanı, hem de felsefeyi beraberce dikkate alan, bir arada tutan, bir yorumu devam ettiren bir ismi tercih ediyorlar. Toprağa uygun çünkü kapsayıcı bir terkipti. Tabii. Yani Davudur Kâsân'a baktığınız zaman Tokat Niksar'da <gülüyor> Muhammed bin Sartak bin Saltuk el -er matematik okuyor. Felsefe okuyor, astronomi okuyor. Ee, Mısır'da da okuyor, fıkıh, iyi bir kelamcı, fakih. Aynı zamanda e, malum zaten bilinen bir şey. İbn Arabi çizgisinde Kaşhanenin eee devam et olan bir tasavvuf. Yani imtasal. birinci kuşaktan ders almış İbn Arabi konusunda. Ve bütün bunlar bir arada tutuyor. Zaten Anadolu'daki eee zihniyetin önemli özelliklerinden biri budur. İmanı burhanı ve irfanı aynı anda e, bir arada tutmak. Çünkü saf formal bir fıkı e, bugün yaşadığımız sıkıntılara sebep olur. Daha ilk gün ne yaptıklarını biliyorlardı yani değil mi Osmanlılar?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 deyili Kahire'deki tecrübeme nispetle de anlatırım. Kahire'de Osmanlı mimarisi e, mimarları şehrin e, baskın mimari geleneğini muhafaza ederek yeni binalar yapıyorlar. Diyelim ki Kıpçak mimarisi varsa Kıpçak mimarisini kullanıyorlar. Emevi dönemi ise Emevi alt nedir onun adı? Tolunoğlu'larsa Tolunoğlu. Niye? Sürekliliği, şehrin görüntüsünü, estetik görüntüsünü bozmadan e, sürekliliği muhafaza ediyorlar. Şehir genişliyor. Genişlediği bölgenin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 bir de bunları böyle sultanlara bağlamak doğru değil. Biz Türkler bunu çok seviyoruz. Sultanlar üzerinden... Biraz somutlaştırmak karlıcı. için yani hocam. Yok yok ben senin sorun değil de hatırlatmak babından söylüyorum. Bu devlet refleksiyle de alakalı o çok güçlü ekipler var. Hmm. Alimlerden oluşan, bürokratlardan oluşan. Onların ortak bir şeyidir bu. de bu. Mesela Fatih İstanbul Fetik'ten sonra muhakemat projesi diye bir proje başlatıyor.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 hem olarak yeni bir dil inşa ediyorlar. Yani düşünün, Sıracettin Konevi İslam tarihinin önemli mantık kitabının yazarıdır, değil mi? Ama Mevlana'yı koruyan adamdır. Anlamıyor musun? Sadeddin Konevi büyük bir ariftir, nazari tasavvuf dediğimiz, ee, Öbürü edebi bir tasavvuf mensuptur ama cenazesini ona kıldırmasını ister. Kutbiddin Şirazi büyük bir matematikçi, astronom müzisyendir, ama Konevi'den hadi sokur Konevi'ye astronomi okutur. Anlamıyor musun? Yani bunlar. E, ve yazdıkları metinler de var tabii. O dönemde mesela Kutbettin şirazın Risale Filikmesi e, kendi işraki felsefesiyle vahdedi vücudu üç bir dilde terkip etmeye çalışır. Fergani, Kulevi'nin öğrencisi yazdığı eserde yine kendi dönemindeki e, Mevlana ile nedir onun adı? i̇bn Arabi'yi terkip etmeye çalışır. Üst diller üretmeye çalışırlar. Kastettiğim bu. Yani insanın bir özelliği diğer özelliğine ikam edilemez. Yani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 e, gerginliği ortadan kaldıracağı için arayışını zeyflatır. O da, o da ayrı bir konudur. Mevla'nın <gülüyor> müze demiştiniz. Bu diğer üçüyle beraber ele aldığımız zaman müzelikten müce çıkacak Çıkak, değil mi? Elbet. O zaman tam ele elbet. geçirmiş olacağız. Bir de ya bunlar... Şimdi bakın şuna benziyor bu. Kung fu bilirsin değil mi? Bilmiyorum ya. Ne olduğunu biliyorum. Biliyorsun. Kung fu ibadettir. Şavalin tapondan da, Çin'den ibadettir ibadetidir. Biz bunu dövüş sanatı olarak... dışarıdan bakın. Ne olduğunu da bilmiyince... Bilmeyince... Biz Türküzü hocam, dövüşmekten kafa...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 Bunu çok iyi biliyorlar. Sultan Sencer'in etrafındaki alimlere bir bakın bakalım. Sadece İslam tarihi değil, bütün dünya tarihi önemli isimleridir etrafında. 65 yıl hükümdarlık yapan, emin-i yapan bir insan. Ömer Hayyam orada, Gazali orada, Bahattin Kareki orada, Ahvazi orada, Hazini orada. Bütün büyük isimler orada. Bunlar orada oturmuyorlar. Eser üretiyorlar, tartışıyorlar.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 Yani geçmişinden geri kalmış bir minnetiz derken bunu kastediyorum zaten Eyvallah hocam. geriye sadece maddi kafa atmak kaldı <gülüyor> yani o kadar çok soru geliyor ki hocam yani şimdi oradan buraya nasıl geldi bu iş Yani bizde felsefe var kardeşime nasıl geldi bu iş hayır felsefe yapmaya nasıl geldi edebiyat parçalama icat çıkarma yani icat çıkarma e, edebiyat <gülüyor> yapma e, işte edebiyat parçalama felsefe yapma bu üç yere nasıl geldik hocam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 Sadece Yusuf'tan icazet almışsın. Nasıl bir şey olabilir? Yani zincir kadim geriye doğru takadüm eder. <gülüyor> İleriye doğru da takadüm eder. Şimdi sizin e, diyelim ki babanız, dedeniz, dedenizin dedesinin entelektüel birikimi üst seviyeli düşünün. Bu şekilde mi olurdunuz? Tabii ki olmaz. Elbette. Yani mesele bu. Şimdi bizim e, o ırmak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 Ama bilirsen verir. Bilgisiz övgüyle sövgüyle olmuyor bu iş. Dediğimiz bu ya. Basit bu. Ama öbürü e, oturup çalışmayı gerektiriyor. E, ben genç arkadaşlara soruyorum. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Mesai saatiyle ilim yapılmaz. Hı. Mesai saatiyle ilim yapılmaz. O zaman işte bu kadar olur. 657 tabi ilim olur o. <gülüyor> Çok güzel kavramı şama. 657 tabi ilim. <gülüyor>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 o kültürün yetiştirdiği düşünmelerle yapacak. Çıkacak diyecek ki kültür nerede tıkanıyor? Şimdiye kadar yaptıklarımızın anlamı ne? Dediğim ki Davud Urkaş'ın yaptığını, Monda Fenar'ın yaptığını, değil mi? İmdi Kemal'in yaptığını, Taşköprüzade'nin yaptığını, 17. yüzyılda, 18. yüzyıldaki işte gelin yaptığını, e, cumhuriyet döneminin ilk başlarında pek çok düşünürümüzün yaptığını bizim de yapmamız lazım. Tam dediğim bu. Yani kültür kendi içine refleksiyona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 bir perspektif geliştirmemiz lazım tarih bakmamız lazım. Şimdi tabii tarih ile geçmiş arasında bir fark var. soracaktım siz söyleyebilirsiniz. Ee, çünkü evrenin de bir geçmişi var, <gülüyor> hayvanların da geçmişi var. Mesela bir bir vakitle, bir süreyle alakalı. Ama tarih ise insanın tabiat üzerine kurduğu <gülüyor> hayat dediğimiz hadisenin bir fonksiyonudur tarih. Ve e, o hayat içindeki fonksiyonu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 Geçmişteki ahvali idrak etme işidir İbn-i tanımıyla ve nedensel bir düşüncedir. Biz nasıl ki doğayı, çeşitli bilimlerle bir nedensellik örgüsü içerisinde idrak ediyorsan, tarihteki olgu ve olayları, belirli bir nedensellik içerisinde idrak etme işine tarih ilmi diyoruz. En basit ifadesiyle. Dolayısıyla ne yapacağız biz Türk düşüncesini, İslam Türk düşüncesini incelemek için? Onun tecrübesine başarız, pratiğine bakacağız.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 Bunun için de ciddi bir envantere ihtiyacımız var. Biz hala envantere olmayan bir geçmişe sahibiz. Yani tarihi bıraktık, envanterimizi tam anlamıyla çıkartmış değiliz. Ee, en basitinden Türkiye'deki kütüphanelerin bile tam teşekküllü bir ayrıntılı katalona sahip değiliz. Yani diyelim ki siz Fatih döneminin e, matematik tarihini, mantık tarihini yazacağınız zaman hala tam bir döküm elinizde yok.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 iş yaparken kendisinden istimdat ettiğim kullandığım, değerlendirdiğim yapı olması lazım. Yani ben Ali Kuşu'dan bahsettiğimde hani az çok biliniyor. Yeni bir Fethullah Şivan dediğimde Mustafa bin Ali Mokut dediğimde insanlar bakıyorsa ya da Molla Fenari'nin Misbah Ünüsü dediğimde bakıyorsa Çin tarihi gibi bir tasavvur oluşturuyorsa o benim kültürümün parçası değil. O geçmişte kalmış bir yapıdır.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 kritik bir eşik. Eee evet. afınıza sığınarak sözünüzü e, böldüm. Donmuş düşünce yani geçmiş geçmişte kalmış düşünce dediniz. Hani eee tekniği de problem çözmüyoruz. Evet. Ama onun tekniği olmasaydı bu problemi çözemeyecektik. Evet. Şöyle bir örnek Yani o or oranın iyi anlaşılması çok ör önemli. Örneklendirerek gitmekte fayda var. Diyelim ki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 Biz aynayı yeni bulmadık, camı tekniğini yeni bulmadık, kapı fikrini yeni bulmadık. Anlatabiliyor muyum? Oradaki her parça çok uzun bir süre işte 11 yıllık dediğimiz insanlık tarihi içerisinde parça parça bir araya gelip arabayı ortaya çıkartıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir fikrin e, geçmişte kalan tarafıyla o fikrin geçmişi arasında çok ciddi bir ayrım e, yapmak zorundayız. Bu mesela bir kişiliğimiz için, benliğimiz dönemidir Biz bazı hadiseleri